صاغ النبي نبي خلقا بخلق ولم يدانو في علم ولا كرام Salül Aalah Tabiib Kulub Muhammed Allahum cüllü Aalaa Sina Muhammed. Salül Aalaa Şefiğed Naa Muhammed Allahum cüllü Aalaa Sina Muhammed. Aslaafis Al Ma'budu Allah semiyu alimimin al Şaytani ومن يعمل من الصالحات فهو مكفور للشايه وإنا له كاتبون صدق الله العظيم اللهم فعالنا بالقران العظيم المبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين نستغيث بالله الحي القيوم حصنتكم بالحي Allah Teala bu mübarek gecedeki sohbette teşrifamızı Recep Şerif gecelerinden bir mübarek geceyi daha ihya olarak kayd eylesin. Amin. Recep Şerif'in kıymetli geceleri, faziletli gecelerinden önümüzde 15. gecesi var. Onu da ihyae muvaffak eylesin. 27. gecesi, Miraç gecesini ihyae muvaffak eylesin. Rabbim sıhhat afiyetle Ramazan-ı Şerif'e de Şaban-ı Şerif'in bereketlerine de nail olduktan sonra Ramazan-ı Şerif'e de kavşabilmeyi fazl keremiyle cümlemize sıhhat ve afiyetle nasip eylesin. Amin. <Gülüyor> Mübarek meclis, ilim meclisi, zikir meclisi olduğu için en büyük ihyâdan sayılır. Recep-i Şerîfe, demek canlı tutmak, diri tutmak demektir, ibadetle geçirmek demektir. Tabii gecenin ekserisini uyanık ve namazda ve Kur'ân tilavetiyle ve zikirle geçirmek, ihyanın mükemmel halidir. Fakat sohbete gelirse, ilim meclisinde bulunursa, kodûr Meclisi, Meclis-i عِلْمِ اَفْطَالِ مُسَلَاةِ bir ilim meclisinde bulunmak, bin rekat nafile kılmaktan daha faziletlidir. Hal böyle olunca, bin rekat da geceye sığmaz. Yüz rekatı bile insanların çoğu kılanmıyor. Bin rekat nerede kılacak bu gecede? Ama sohbet meclisine, ilim meclisine gelirse, bin rekat kılmaktan daha faziletli olacağı, İmâm-ı Hazretleri, bu hadis şerifi ediyorum. Ondan sonra ayadeti 1000 milyon bin tane hasta ziyaretinden üstün ki Recep ayında hasta ziyaretine kadar faziletli cenazede bulunmak ve şu delfi cenazetin bir cenazede bulun bin bir, bin tane cenaze bir değil bin tane cenaze bir Müslümanın cenazesi kılan Uhud'da o kadar sebap alıyor bin cenazede bulunmaktan da daha da faziletlidir bir ilim meclisinde bulunmak. Düşünsene bunun getirisini! Onun için e, burada bir, bir buçuk saat e, oturuyoruz, e, sonra kalkıyoruz. Allah Celle Celâluhû, günahlarımız mağfiret olarak, boynlarımız cehennemden nâzâd olarak çıkanlardan eylesin! Amin. Amin. Ama işte bütün geceyi, İhyâ'dan kat kat faziletli oluyor. Kendi başına ibadet yapmaktansa, e, tabii onu da yapacağız inşallah Allah ile aramızda gizli hallerimiz olacak. Kimsenin görmediği saatlerde, vakitlerde, Mevla ile e, tenhâda e, zikriyle meşgul olacağız. Allah cümlemize zikrinin halâvetini tattırsın fazl keremini. Ama ee, bu ilim meclisinde bulunmanın da böyle artıları var, getirileri var. Onun için biz e, sizi bırakmıyoruz, cemaati bırakmıyoruz, sohbeti bırakmıyoruz. Siz de Allah razı olsun, uzaktan, yakından kadın, erkek, çocuk, çocuk geldiniz. Onun için bu fazilete erdiniz. Şimdi e, bir Ad-i Şerif rivayet ediyorum. Hüseyin radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Rasûlullah sallallahu sellem buyurduğu, مَنَحْيَا لَيْلَةَ مِنْ رَجَبْ Kim Recep ayından bir gece ibadetle geçirirse, işte ne dedik, bin rekat nafileden eftal, onun için gelirken bu gecenin ibadetle ihyasına niyet edin. Şimdi de niyet etseniz olur. Ben de öyle niyet ettim. Sizinle beraber olup bir ilim meclisine bulunmaktan taziyade ben ne etse edeceğim. Kendi kendime bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama, kabul olunduğuna garantim yok. Ama cemaatle birlikte olursa reddolunma ihtimali yok. Çünkü birisinin kabul oluyor, hepsi ona bağlanıyor. Bundan dolayı bir geceyi dahi ibadetle geçirse, etameullah muzimaril cennet ve kesah min hudrül cennet ve sekah min errahikül maktum. Allah Teala ona cennet meyvelerinden yedirecek. Allah Teala ona cennetin yeşil ipeklerinden elbise giydirecek. allah Teala onu cennetin damgalı, mühürlü şaraplarından, cennet şaraplarından içirecek buyuruyor. Bir gecesi bile Recep'in böyle bir şeydir. Ancak bir adamı öldüren haksız yere katillikten Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Yahut Allah için Yardım isteğini işitip de elinden geldiği halde, Allah ismini duyduğu halde ona yardım etmeyen, Allah Teala böyle bir duruma düşmekten de bizi muhafaza eylesin. Yine bir Müslüman bir hacetini arz edip de elinden geldiği halde, imkanı müşahid olduğu halde onun o sıkıntısını açmayanlar müstesna diyor Bu üç durumda olanlar, Demek ki Recep'in gecelerini hiyat etmekle de kazanamazlar. Onun için bu üç şeyden sakınalım. Cinayetlerden zaten sakınıyoruz. Ama Allah'ın adına ne olur bana imdad etme, dedet, yardım et, birisi feryat eder bir şey olur. E senin de elinden geliyorsa, imkanın varsa buna yetişmek lazım imdadına, Allah ismi şerifi hürmeti için. Bir Müslüman bir sıkıntısı olursa sana arz ederse, Şöyle durumu durumum müşahit ise onu yapma, e, onun da derdini açmak lazım ki eee Recep Şerif'in gecelerinin ihyasına vaat edilen bu müjdeye nail olan. Yine hadis-i şerifte buyruluyor. İmam Deylemi, büyük muhaddis İmam Deylemi Hazretleri bunu vaat ediyor. Ne buyuruyor? Men saame yemem Recep. Kim Recep ayından bir gün oruç tutarsa Recep'in 15'ine geliyoruz artık yaklaşıyoruz. Önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan gece, önümüzdeki pazartesinin akşamı salıya bağlayan gece, Nısf gecesi, yarı gecesi, 15. gece çok önemli bir gece. Külü de çok önemli. İnşallah bugüne kadar bir gün oruç tuttunuz, değil mi? He? 1, 2, 3 tuttunuz İnşallah. Bu geceyi de ibadetle ihyasına saydık. Regaib gecesi de ihya ettiniz maşallah. Değil mi? Biz ömreye gödemedik ama niyet ettik. Birisi rüyada görmüştü beni, bana mesaj atmıştı. Sabahın altısında uyandım, seni rüyada gördüm. Efendim yazmış ki, altında ihram var, üstünde cübbe var. Ben de dedim Allah Allah. Sonra dedin ki diyor, e, bu şeyden sonra Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok hediyeler bana yapacak e, işte falan. Dua edin de bu hediyeler bana ulaşsın. Bir, şey, bir şeyler de... Ben de dedim, Allah Allah! İhramda cübbe giymek haram, yasak. şimdi hem altımızda ihram var, hem üstümüzde cübbe var. Bir yanlışlık mı yapacağız acaba ihramda falan? Düşünürken bir de baktık, cübbeyi çıkartmadan ömreyi yaptık, geldik. İhramın üstüne cübbe var diye, ben anlamadım. Üç-dört gün sonra çıktı meydana. Tam bizim gideceğimiz gece kapattı Suud, Suudi Arabistan, gece kapattı. Biz de Elhamdülillah burada e, meşgul olduk vazifelerimizle. Efendimiz Hazretlerimizi ziyaret ettik elhamdülillah. Eee böylece hepsici de dualara kattık. Siz bize ne ısmarladınızsa o siparişleriniz Allahu Teala sadece Kâbe'dekileri duymuyor. Sadece Ravza'dakileri duymuyor. Buradakileri de duyuyor. Her şeyi duyuyor. Onun için biz sizi duadan unutmadık. Ee, mani çıktığı için aynı, gitmiş dönmüş gibi olduk. Hiç yorulmadan, zahmet de çekmeden, ee, bir de orada bana bütün gelen giden, hoca gelemedi diye mültezeme giremeden, kendim zor giriyordum. 15 dakika, 20 dakika beni zor tutuyordum kendimi. Tutamam, beni de tutmuyorlardı polisler. Ondan sonra e, herkes benim niyetime girmiş, dualar yapmış, Herkes ömre yapmış benim niyetime. E ben gitsem diyeceklerdi ki, hoca zaten burada, yapsın kendine. Ama şimdi hoca gelemedi diye acıttılar bana. Herkes ömre gönderiyor bana. Elhamdülillah! Mevla kazandırır niyetimiz. Niyetimizle beraber. E, Siz de oruçtan zaten muafım, e, efendim, hastalığımdan dolayı tutamıyorum. Velakin Recep ayından kim bir gün oruç tutarsa, siz zaten tutmuşsunuz, elhamdülillah. Allah bundan sonra 13, 14, 15'i de tutmanızı nasip eylesin. Yarın 13. Eyyan Bills, her ayın 13, 14, 15'i, her ayın, gökteki ay hesabıyla her ayın, yani Recep Şaban usulüyle Muharrem, Safer, o hesaba göre, 13, 14, 15. günlerini tutmak, çok kuvvetli sünnettir. Pazartesi, perşembeden daha da kuvvetli sünnettir. Pazartesi, perşembeden daha da kuvvetli sünnettir. Çünkü yolculuğa çıktığı zaman, sallallahu aleyhi ve sellem, biliyorsunuz namaz, farzları ikiye indirirdi. E, oruçları da, nafile oruçlarında pazartesi, perşembeyi tuttuğu rivayet edilmiyor. Yani sefere çıktığı zaman yolculukta pazartesi, perşembeyi e, devam ettiği, orucuna devam ettiği, sünnet, nafile oruçlarına devam ettiği rivayet edilmiyor. Ama ayın 13, 14, 15'ine gelirse seferdeki, zaten o zamanlar yolculuklar biliyorsunuz, şimdiki gibi bir, bir günde gidilip dönülmüyor. Kaç gün sürüyor? En yakın yer, 3-5 gün yani. E, seferlerinde 13, 14, 15'e denk geldiğinde Hazar'da de, seferde de Medine'de evindeyken de yolculuktayken de 13, 14, 15'i hiç terk etmemiş. 13'ün en kuvvetlisi. E bir de Recep ayında olursa, Recep ayında olursa, şimdi e, özellikle yan biz oruçlarımızın, yarın 13, işte pazartesi 14, Salı da yarı gün. Salı çok önemli. En önemlisi tabii 15. gün. Salı 15. gün oluyor. Bu oruçlar hakkında faziletler beyan edeceğim. Ama bir gün bile Recep Şevval'de oruç tutsa, bir gece bile ibadete ihyase, Allah aminen yevmel kıyamet. Allah Teâlâ'nın kıyamet günü azaptan emin. Yani mahşere kalkacağız. Kabrimizden Allah cümlemize Hayırlı kalkışlar nasip eylesin. Zikrederek kalkışlar nasîb eylesin. Sübhanallah ve hamdî diyerek La ilahe illallah Muhammedun Resûlullah kelime-i tevhidiyle çene kapamayı nasip eylesin. O kelimeyle de kabirden kalkmayı nasip eylesin. Onun için nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Nasıl ölürseniz öyle diriltileceksiniz. Nasıl diriltirirseniz mahşere öyle sevk edileceksiniz. Hadis-i şerifine göre temutûneke mâ ta'şûn ve tümâthûneke mâ temutûn ve tuhşerûneke mâ tümâthûn Bu hadis-i şerif çok önemlidir ve bu bir mu'cizedir. Hakikaten zikirle yaşayıp da küfürle ölen görülmemiştir. Küfürle yaşayıp da zikirle ölen de görülmemiştir. Bundan dolayı devamlı ağzımızı zikre alıştıralım, kelime-i tevhide alıştıralım. Ee, ta ki son nefesimizde de iman kelimesi bizlere müessar olsun. Ee, o yüzden bir insan Recep ayında bir geceyi ibadetle hiyat etse, bir gece bile 30 geceye ederse nurun hâlâ nur olur. E zaten regaib bir gece. Miraç da bir gece, 27 en az ediyor iki gece. Kandil zaten... Ee, Senede ibadetle hiyası müstehab olan 14 gece var. Bu 14 geceden efendim dördü e, Recep ayında. İlk gece en faziletli gece, dualar net gece. Bir rekap gecesi. İki ilk cuma gecesi oluyor o. İlk gece başka, ilk cuma gecesi başka. İki 15. Gece. 3. 27. gece Miraç 4. Bir de buna 10. geceyi koyarsan çünkü 10. gecenin gecesinin gününde de yine Berat gecesi gibi mahvu ispat kaderlerle ilgili silmeler, yazmalar günü olduğunu dergide de yazdım dualanda yazdım bilmiyorum 10. gün efendim Agah oldunuz mu? Ben de önceden şey, keşke bir gün evvel yine buradan ilan etseydim, dergideki sayfayı söyletseydim, ama ona da uyanamadım. Bizimle toplantı toplandı, hocalar şunlar, bunlar, müsailer. Ondan sonra az daha unutacaktı. Sonra e, kafam şaşırmış. Mekkeden bir e, arkadaş video attı ikinciden evvel. Bir baktım videoda Allah Allah, Kabe-i bir yağmur, bir yağmur, bir yağmur. Arapça orada konuşuyor şey, işte o videoda. Diyor ki bu diyor, Recep'in 10. günüdür diyor. Aaa, Recep'in 10. günü Millete yazdık, kendimiz okumadık duaları. Çünkü... Recep'in onunda allah Teala bazı kaderleri değiştiriyor, bazılarını yerleştiriyor. Mahvu ispat günlerinden biri. Onun için başımıza geleceklerle ilgili çok önemli. Hemen dedim, bak Recep'in 10'uymuş Allah bu videoyu atandan razı olsun. Araplardan bir kardeşimiz attı. Hemen beni uyandırdı. Ben de hemen elhamdülillah abdest tazeledim falan, dedim çabuk bir yapalım. Bugün bitmeden sonra baktım, bizim İstanbul'da da yağmur yağıyor diyor. Ha, kabul saatidir, yağmur yağarken dua reddolmaz. Ondan sonra işte bir buçuk saat kala falan, iki saat kala bir şeyler, dualar yapmaya, bu sene başımıza geleceklerle ilgili, Recep'in onu çok önemli. Bunu kimse bilmiyor kitapla ama sahih, isnadı sahih diyor İmam Kurtubi'yi zikrediyor bütün tefsirlerde geçiyor tabiinden zikrediliyor, naklediliyor sizi de unutmadım elhamdülillah Allah Allah. unutmadım benden dua isteyen bana dua çünkü gidemediğim için hepsinizi kattım yani yaptım siz de inşallah uyanık olmuşsunuzdur, beni unutmamışsınızdır ama bilmiyorum 10. gece yani şurada saydığımıza göre 14 gecenin 5 gecesi e, Recep'te 13'ün faziletlerin e, toplandığı bir yer. E, bir gecesini bile diyor ibadetle ihya ise. şuraya gelen ibadetle bu geceyi geçirme niyetiyle ilim meclisinde oturduğu uçur ihya sayılır. Bin rekat namazdan daha fazla sevap alarak çıkıyorsun buradan. Bin hasta ziyareti ne demek? Bin cenaze ne demek? Bin cenaze. Mezara gitmesen bile bir Uhud Dağı kadar sebap olsun. Bin tane Uhud Dağı, bin tane Uhud Dağı. Biz ilim Meclisi'nin hadisi şerifte bu müjdesidir. Biz bugün elhamdülillah bir Hüseyin Yelek hocamızın e, cenazesinde bulunduk, oradan geliyoruz buraya. Defninde de hazır bulunduk. Kıymetli büyüğümüz hocamız, Efendi Hazretlerimizin e, halifelerinden eee Efendi babamızın zamanından onunla görüşmüş, onun şeyinde gençliğinde bulunmuş. Hocamız fazileti ehli veli bir zat. Efendim kamil bir insan yani hakikaten ahlak sahibi. Ne buyurur? Men şeyde cenazeten fi şehr Kim Recep ayında bir cenazede bulunursa Hadis-i Şerif. 13'ün Recep ayında cenazeleri duyduğunuz zaman yani başka zaman gevşekten alıyorsanız Recep ayında almayın. Çünkü Recep ayında mutlaka cenaze namazlarına Müslümanlar vefat ediyorlar devamlı. Ee, duyduğunuz zaman katılın. Eğer ki Recep ayında bir cenazede bulunursa, فَكَنَّمَا ahya مَوْعُودَةً allah Teala buna ne sevabı yazıyor biliyor musun? Müşrikler cahiliyet döneminde kız çocuklarını gömüyorlardı ya, diri diri. Bir adam, efendim, toprakları kazdı. Kız çocuğunu ardan utancından dolayı cahil müşriklerinin adeti üzere çukuru derin kazdı. Küçücük çocuk da babasının bacaklarına yeni dolanmaya başlamış. Çocuğu itti içine. Ondan sonra da çocuğun üzerine ne yapıyor? Topraklar atıyor ki ölsün diye. Sen de orada bulunsan diyor çocuk daha ölmeden evvel daha nefesi kesilmeden evvel çocuğun üzerine attı toprakları sen o toprakları hemen kaldırıp açsan çocuğun üzerinden çocuğu yeniden hayata kavuştursan, nefesini aldırsan çünkü tam ölme ölmeden yetiştin, ölene kadar hemen çıkartsan, dirilsen bir adam o e, babasının gömdüğü çocuğu topraktan çıkarıp hayata döndürse ne kadar sevap alır? Recep ayında bir cenazede bulun bulunana o kadar sevap var. Onun için Rabbim hocamızın şefaatine bizleri nâil eylesin, ee, çok dostluğumuz vardı camisinde, mücahitler camisinde senelerce sohbet yaptım, böyle cemaatler dolardı, orası hep alıcralıydı. Püçüğün bu kadar cemaat, belki de alıcralı olmayan var mı sen iki kişi parmak kaldıramaz. Hepsi o kirasun alucadan dile onun cemaatleri ok meydanında efendim o kadar hizmet etti dinimize ama gizli velilerden pele meşhur meşhur olanlar da yani şey değil gizli olanlar daha makbul. Gizli ama bugün yollar doldu, her yer doldu bu cenazesine. Efendim dünyanın en zengini ölse bu cenazesine öyle cemaat gelmez. Çünkü Allah için hizmet etmiş. Herkese bir şey din öğretmiş herkese. Herkese dokunmuş. Herkese dokunmuş. E şimdi de mübarek dünkü cuma gününde şehit olarak vefat etti. Zaten tabutla kanlanmış. E, bütün kefen de kanlanmış idi. E tabi hem kan çıkması şehitlerdelerdi. Cuma günü ölen şehit olarak vefatları hadis-i şerifinin müjdesine er, erişti. Allah bize de şehadetler ihsan eylesin. Cuma gününde vefatlar nasip eylesin. Hocamıza gar gari rahmet eylesin. Kabrin nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Ruhu için buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü ellâ ilâhe illâllâh. وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Buyurun bir kelime-i tevhid La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, fi كُلِّ لَمْحَتِمِ وَنَفَسٍ عَدَدَ مَا وَسْعَهُ Allah, Allah Allah Celle Şanuk ve Celle Celle وَعَمَّنَ وَالُكَ وَلَا لَا غَيْرُكَ يَا رَبَّ العالمين ya Rabbi, bu şehadetlerimizden hastalığa cümlesi var. فَادَ kabul minna Evvelen Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latif, şerif ruh şahadetlerine. saniyen Hüseyin Yelek hocamızın ruh şerifine hediye eyledik. Şu mübarek gecesinde, ilk gecesinde, Recep ayının gecesinde hediyemizi ihsâl ile ya Rabbi. ruhaniyetini kaberdar eyle ya Rabbi. Bizler de vefat ettiğimizde arkamızdan böyle cemaatlerle hediyeler gönderilmesini ilk gecemizde böyle bol hediyelere nail olmamızı müessir eyleye yarar. Amin amin amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin. aleyhi ve sellim, Bu dualardan biri tutsa yaşadık be. Biri tutsa yaşadık! Ama meyite okuduğum zaman amin zayıf geliyor bize de nasip ettiğince amin herkes kendini düşünüyor arkadaşlar halbuki vefat etmişler imdad bağıran boğulan gibidir diyor bir dua bekliyor yani onlara daha ateşli bir amin demek lazım geliyor fakat orada biraz sesler kısık çıkıyor bize de nasip ettiğince amin diyorlar olsun Allah'ımız ee, geçmişlerimiz hakkındaki dualarımızı da kendimiz için yaptığımız Hüsnü Hatim'e dualarımızı da kabul eylesin. Ay. Amin. Ben de bari ikisini birbirine karıştırayım da kuvvetli amin dedirteyim size yani. Başka türlü sizden bir amin zor çıkacak. <gülüyor> Tabii şimdi canlı yayında ekrana çok ses gitmiyor. Burada operalli olan insanların içlerinde operalli olan olmadığı için sesler buradan genel çıkıyor. Öyle benim böyle konuştuğuma bakmayın canım. Bayağı bir kuvvetli bir amin dediler yani. Ekrandakiler onu yanlış anlamasınlar. Millet uyuyor zannetmesinler yani ha. Ama tabii tavanın boyaları çökülecek kadar kuvvetli olmadı tabii öyle bir şey. Ziya Hoca vardı rahmetli. Bursa vaizlerindendi bu. Çok, çok kuvvetli vaaz ederdi. Figürler böyle. Efendi Hazretlerinin de talebelerindendi. Ondan sonra rahmetli oldu hocamız. Böyle onu kürsüye çıkarırdı Efendi Hazretleri. ondan köy köy, bu Bursa'nın köylerinde, Hüseyin Alan köyünde kalırdık. Bazen ay, bir ay kaldığımız oldu. Cumaları köylere giderdik Efendi Hazretleri'ne, Ziya da gelir. Onu vaaz ettirdi. O vaaz ederken Efendi Hazretleri böyle bakar yukarılara falan. Millet de niye bakıyor acaba? Efendi hiç bakmaz. Sağa bakmaz, sola bakmaz. Devamlı huzur üzere durur. Böyle bakar falan. efendim Sonra derlerdi, Ziya Hoca, ya sen Muhammed Efendi Hazretleri yukarılara baktı. Niye baktı acaba? Derdi, efendim niye bakıyordunuz? Dedi, baktım, kubbede çatlak oluştu mu diye. Bir bağırırdı mübarek adam ya. Bizde öyle ses gürültüyor. Ama Rabbimiz de baraka ve teâlâ tabii gizliyi de duyuyor, kalktan geçeni de biliyor. E, Amin derken de e, bazen sesli demek teşvik için uygun düşer. Bazen ne bileyim, riyadan uzak durmak için sessiz zikir eftal olur. Nakşi tarikatında sessiz zikirdir. Ama Efendi Hazretleri bu şekilde aminlerin sesli olmasında e, ona müsaade ederdi. Yani cemaat çünkü devamlı sesli amin derdiler. Ama öyle sessiz amin dediniz diye de sitemde etmezdi. Ama sağ Abdullah Hoca, o şimdi rahatsız Allah ona... Ee, selamet versin, hoşnu afiyet, üstü akıbet, hoşnu hatu meysanesi hocamıza. O böyle kürsünün dibinde dururdu. Sesleri yüksek duymuyoruz falan bir sinirlenirdi, böyle bağırttırırdı mülete amin diye. Efendi Hazretleri de ona da bir şey demezdi. Demek ki ses aminler gür çıkarsa da o da caizdir. Caizdir. Recep'in bir gecesini bile ibadetle ihya eden ve Recep'in bir gününü bile oruçla geçiren, tek bir gün ve tek bir gece. allah Teala kıyamet günü onu kabrinden kalkarken herkes korku içinde, endişe içinde, dehşet içinde. Öyle önünde tehlikeli geçitler var. 50 bin sene mahşerde beklemek var. İğne atsan yere düşmüyor. Bir ayak on kafanın üstüne çıkmış. Kimin başı, kimin bacağı belli değil. İzdihama bak, elli bin sene. Şurada iki dakika bir kuyrukta bekleten püf yapıyorsun. Elli bin sene bu. Ondan sonra güneş tavan boyu yaklaşmış, haşı ışıklar bile. Ne kadar bazı kere yazın ne kadar sıcak ediyorlar beni. Şimdi biraz beni düşünüyorlar da, sıcaklaştırmayan lambalar aldılar bir şeyler. Artık benim de canım çıkmaya yaklaştı ya şimdi beni de düşünmeye biraz başladılar yani. Hoca yanıyor mu, tonuyor mu falan. Neyse işte kalan ömrümüz bu yolda feda olsun. Ondan sonra ya şurada eskiden benim o sarı lambalar falan bizim camide koyuyorlar. Oo, Haziran, Temmuz, Ağustos'un sıcağında klima, zaten klima ancak onlardan gelen sıcaklığı bertaraf ediyor. Bana klimada gelmiyor ki. O kadar ışık var bak. Ondan sonra güneş. Bu ışığın yerine geldiğini düşün. Şu ışık nerede ha şurada? Kaç metre yukarıda? Üç dört metre yok. Güneş tavan boyu yaklaşmış. Tavan. Tavan boyuna güneş gelirse ne olur ya? Ondan sonra sıratı geçebilecek mi? Cehenneme düşecek yoksa? Geçemeyen cehennemin dibine gidecek. Sırat böyle bir şey. Ondan sonra Mizanda sevap günah hangisi fazla gelecek? Kimsenin garantisi yok. Ondan sonra Havz-ı Kevser'den efendim, içebilecek mi? Yoksa kovulacak mı oradan? Melekler kovacaklar Havz-ı Kevser'den adam. Zaten Havz-ı Kevser'den kovulduğun zaman cennete hiç ümidi yok. Havz-ı Kevser'den seni kovarlarsa cennete kim sokacak seni? Baştan belli ediyor zaten. Bütün meseleler ölürken başlıyor belli etme. Ne şekilde ölürsen öyle, ben nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz, nasıl ölürseniz öyle dirileceksiniz, nasıl diriltirseniz mahşere öyle sevk edileceksiniz. Ondan sonra bu kadar tehlikeli geçitler var, elli bin sene sürecek. Efendim, Recep'in bir gecesini ibadetle ihya yani Allah için ihlas, bir gün bile oruç tutsa, işte Allah da mı kazandıracaksa, Bak şimdi Recep ayında Evliya Allah hep Recep ayının ilk gecesinde ölmek için dua derler. Hatta çok ağır hasta olan Evliya Allah derlerdi. Recep'e ya Rabbi az kavuş, ilk gecesine kavuştur öyle canıma. Mübarek Recep'i şerift. Geçen bizim yakınlardan birisi vefat etti. Allah rahmet etsin enişte. Yani aynı o bir Arabi, Bedevi gelmişti de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sormuştu ya ne yaparsam cennete giderim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuştu ya, işte beş vakit namaz, işte yılda bir ay Ramazan şerif oruç, işte haç zekat onların maddi imkanım varsa, gücüm varsa, sağlığın varsa, onlar herkese değil şartlı. Namazla oruç herkese. Oruçta yine sağlık şartı var. Ondan sonra o ne demişti? Beş vakit mi var? Beş vakit. Dedi ki, bir rekat bile nafile sünnet kılma Ramazan oruç bir ay mı? Bir ay. Bir gün bile nafile tutmam. Recep, Şaban, Muharrem, Aşure, arefe tutmam. Ben bu vaziyette cennete gider miyim? Gidersin dedi. Farzları yaparsan. Hatta adam döndü giderken arkasından ne buyurdu? Efle aracılın sadak, de cenne cennet. Bu adam sözünü tutup da sadece farzları düzgün yapsa felaha erdi, cennete girdi buydu. O da mübarek Ramazandan başka oruç tuttuğuna şahit değillerdi. Şimdi ölmesine 5-10 gün kala Recep'in biri olacak. Demiş ki bugün Recep'in biri ben bir oruç tutayım. İşte bak allah Teala bir adamı kazandıracaksa. Bak Recep'ten bir gün bile oruç tutsa hadisine giriyor. Görüyor musun şimdi? Allah, birkaç gün sonra da vefat etti. Zaten de felçliydi. Ama işte ne bileyim. Bakıyorsun, adam bu yolda gibi gözüküyor, gözüküyor, gözüküyor, ölmesine yakın, sapıtıyor. Nadir de olsa, ender de olsa böyle. Bir de bakıyorsun, adam bu yolda değil, efendim, ölümüne yakın, düzeliyor. Mevla kullarının kalbindeki niyetlere göre muamele yapıyor. Bir gün bile oruç tutsa, bir gece bile ibadetle hiyatse, Şimdi kabrinden mahşere kalkacak bütün kullar ne kadar panik vaziyetinde bu adam güvence içerisinde hiçbir sıkıntı çekmeyeceğinin garantisini almış olarak dirilecek. Recep'in keçesinin ihya sebebi. Ve menra'a'l-sırat ve yehellilu <Sessizlik> ve yukebiru. Sırat köprüsünden geçerken Herkes böyle düştü düşecek. Cehennem aşağısı cehennem. Çengellerle asılıyorlar adama. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Kıldan ince, kıl, kıl. Kıl ne demek? Ha şurada benim bir saçımın telini şurada koyacağım, Göremezsiniz oradan onu. Göremezsiniz. Şuradan göremezsiniz ben saçımın telini. O kadar ince. Kıldan ince, kıl, kıl görünmüyor. Yakıldan inceye nasıl görülüyor? Kılıçtan keskin. Millet de bunu koca karı lafı zannediyor. Ne koca karı lafı? Sahih hadis-i şerif. Kutubü's Sitte'de geçen en sahih hadislerden birinde geçiyor. Ve ye edeku şari şarih ve ahddu mine's-seyf. <Sessizlik> kıldan daha incedir, kılıçtan da keskindir buyuruyor. Bu köprünün üzerinden geçecek Nas geçerilan? Bir de üzerinde yedi yerde tevkif var, tutuklama karakolu var yedi yerde. Her bir durakta bin sene tevkif var, bin sene. Kemal yani Abdestten kusulden namazdan ya bunların da semir. Sırat Köprüsü'nün o kadar ince yerde yedi tane karakolda bin sene durmak var. Bu ne zor bir şey ya? Ama diyor Recep'in bir gecesinde İhyâd-i ibadet yapsa Bir gününde dehi Oruç tutsa nafile Allah rızası için Ama Ramazan'dan Borcunu tutmakla olmaz mı? Hanım kardeşlerimiz Geçen seneden Adet günlerinde Tutamadıkları oruçları Aman Ramazan-ı Şerif olmadan Ramazan-ı Şerif'e bu Ramazan'a Kavuşmadan Bitirsinler Yoksa yeni Ramazan'a üzerinde borç ama nedir, tekrar hamile kalmış, lohusalığı olmuş, işte efendim tutamamış, o mazurdur. Bazen öyle peş peşe çocuğu olan hanım kardeşler birkaç sene birikiyor o zaman. Çünkü neden? E, süt emzirirken de müsaade ediliyor, yani kaza edemiyor. E ondan dolayı o başka. Ama sen Ramazan şerif geçti, bir tane Ramazan geldi. Bir de Ramazan kadar 300 küsür gün geçti. 355 gün hicri aylara göre sene. 355. E sen buna 30'unu çıkatsan bir Ramazanı da çık çıktığın zaman, değil mi? 325. E, 325 e, gün bunun da bayram haram günlerinde dört beş de öyle çık. 320. 320. E, Onun da kış günleri. Beş çeyrek kala iftar oluyor. O kadar kolay, kısa, serin. E sen şimdi bu kadar zaman geçiyor. Efendim geçen Ramazan'dan borcun var. Kaç gün? En fazla olsa on gün. Zaten on günü geçen özür oluyor. Onu da tutabiliyor oruç. En fazlası on gün. Ekserileri yedi, sekiz, altı olan da var iddeti. Üçten yukarı olması gerekiyor. E şimdi bu arada bunun ortalaması yedi, sekiz gün. E yedi, sekiz günü sen bir daha Ramazan'a kadar 325 gün geçiyor da bunu nasıl bu borcunu ödemeden getiriyorsun bu Ramazan'a, vurduruyorsun? Böyle olursa, yeni Ramazan'ın bütün faziletlerinden, sevaplarından mahrum olur. Siz de eğer yolculuğa ve sefere gittiyseniz, seferde tutamadıysanız veya tutmama ruhsatını kullandıysanız veyahut ameliyat olduysanız, Öyle ya, bypass olan oluyor, şu olan oluyor, bu olan oluyor. Adam ani kriz geçiriyor, bunu Ramazan'ı şevvali beklemez, gönderiyorlar, yoğun bakıma yatırırlar, Bilmem ne, bu adam nasıl oruç tutacak? Ameliyat Ramazan'da oluyorsa, erkek adamsa, hasta oluyorsa falan, e sonra iyileşirse, sonra bu adam iyileşirse, bu adam da bu Ramazan'a varmadan, iyileştikten sonra, Geçen Ramazan'dan hastalık münasebetiyle veya seferilik münasebetiyle tutulmadığından tutması lazım. Bunları tutmadan bu Ramazan'a kavuşursa, Ramazan'daki bir günü zaten başka günün kazasına sayamaz. Mecbur yeni Ramazan'ın günü her gün. Ondan dolayı ne oluyor? Bura yeni tuttuğu Ramazan'ın borcu düşüyor. Çünkü Ramazan'ı tuttu bu işin önünde geleni. Borcu düşüyor. Ama Ramazan'ın kazandırdığı orucun bütün faziletlerinden mahrum oluyor. Neden? Geçen seneden bir gün bile kalsa. Hanım kardeşler bu hesapları düzgün yapmıyor. Takva sahipleri müstesna. Ama son dakikalara kadar işi getiriyor. Ondan sonra bana soru fetva soruyorlar. Diyor ki, geçen sene işte Ramazan'dan borcum var. İşte efendim, kaç gün? Altı gün. E geldik Recep'in yarısına. Bitiremedin mi altı günü? 320 gün oğlan mı soktun? E bitiremedim. Ne olacak şimdi? Peki E tut şimdi daha var. 45 gün var. Daha da fazla belki 45 46 47 gün var Ramazana kadar. E tut günü günümü tutamayacaksın. Orada da şimdi bir uyanıklık düşünüyor. Hep aleyhimize uyanınız ya. Diyor ki, şimdi diyor, ben diyor, bu Recep'ten bir gün oruç tutana çok sebap var ya, veyahut da günü, veyahutta da 27. gün çok faziletli. Onu ben, perşembe sohbetlerini takip edin. Başlıyoruz inşallah önümüzdeki perşembe. Perşembelerde o önümüzdeki süreçlerde, gelecek günlere gireceğim, faziletlerini anlatıyorum zaten. Şimdi çok evvel anlatırsan kafada kalmıyor zaten. Ben yarın 13 diye burada bunu anlatıyorum. 13, 14, 15 diye bunları anlatıyorum. E şimdi diyor... Ya yani ne demek istiyorsun diyorum. Hacı abi, hacı acan ne? ne acanım? ne yani ne soruyorsun, senin derdin ne? Yani diyor ben diyor hem o altı gün, yedi gün işte kalan borcumdan bir gün tutayım, hem de Recep'ten bir gün tutma sevabını alır mıyım diyor. Yok artık diyorum ya, yok artık diyorum ya. Şimdi sen Recep'te, Kaza borcundan bir günü tuttuğun zaman, Recep'in nafile orucuyla ne alakası var? Bu ne demek istiyor biliyor musun? Ne demek istiyor biliyor musun? Senden borç almış, ondan sonra getiriyor. Efendim, 10 lira almış, 10 lirayı getirmiş, 10 lira borcunu sana ne kadar da geciktirmiş, geciktirmiş, geciktirmiş. Sen de Müslüman olduğun için faize sokmamışsın işi. Tamam 10 lira aldın, 10 lira ver. Tamam kardeşim, başa baş gelsin diyorsun. Ondan sonra bir de diyor ki bunu da zekatıma sayıyorum diyor. E yuh yani. Lan zaten aldığın parayı geri veriyorsun. Kime zekatını sayıyorsun ya? Yani Ramazan'ın borcunu ödeyecek, ben de diyor Recebe denk getiriyorum diyor. Oradan da kazanıyorum diyor. Hiçbir şey kazanamıyorsun. Kusura bakma. Hastalık mazerettir. Ama sen hasta değilsin bir şey değilsin. Eti götürüyorsun, butu götürüyorsun. He? Önüne ne gelse götürüyorsun yani. Sağlığın yerinde mübarek adam. Beni gibi malülen emekli misin? Günde peş kere insülü yapıyorsun? Ne hastalığım var? Bir şeyin yok. Ne tutmadın altı günü, beş günü? On sonra gelmiş Recep'ten de saydırma. Öyle bir şey yok. Bir insan Recep'ten bir gün bile oruç tutsa nafile olacak ama. öyle Borcu kazası olmaz. Bir de, bir geceyi de ihya edecek, en az. Bunu yaptığı zaman, Sırat Köprüsü'nden herkes böyle tetikte, tökezlendi, tökezlenecek, düştü, düşecek. Cehennemi boylayacak mıyım, boylamayacak mıyım? Tehlikesi altında geçerken, bu adam tehlil ve tekbir ile La ilahe illallah ve allahu ekber Bağıra bara gidecek Şimşek gibi geçecek Sıratın üzerinde kelime-i tevhid tekbir getirebilirse bir adam Allah'ın izniyle o cehennemden kurtulmuş sıratı geçmiş cennete girmiş olur Zaten sırattan ileri geçen cennetliktir Mesele sırattan düşecek misin geçecek misin Rabbim cümlemizi Hele şu mübarek sohbete katıldığımız için, Allah rızası için, buraya geldiğimiz için, menfaat beklemeden, aralarımızda alışveriş yok, kasımlık, kısımlık yok, dünürlük yok, hiçbir menfaatımız yokken Allah için, şu mübarek Recep'in gecesini ihya için, şuraya geldiğimizden dolayı diğer sohbet gecelerine benzemez. Recep ayının gecesindeyiz. Bundan dolayıdır ki... Ee, Yarında 13 olduğuna göre 13. gece mübarek geceler yani 13, 14, 15. geceler efendimiyatı barıyla özellikle 15. gece işini anlatacağım Rabbim mahşere kalkarken emin olan azaptan amin olan amin emniyette demek amin amin o yağlı çekiyor fatiada duada ki yaptığımız nasıl amin o ya var orada. Bu amin ne demek? Amin emniyette, güven içerisinde, azaptan emin olarak. Siz emin deyince anlıyorsunuz da amin deyince anlamadınız tabi, Azaptan amin olarak, yani emniyet içerisinde başlara kalkanlardan eylesin. Sıratı tevhid ile, tehlil ile, tekbir ile geçebilen zümreye ilhaka eylesin. Amin. Allah'ıma salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali ve sahbiyye sallama. Şimdi oruçlarından e, özellikle 13, 14, 15. Hiç Recep-i Şerif'te oruç tutmadıysanız da bugüne kadar yarın ganimet. Öbür gün ganimet, öbür gün daha da ganimet. Bu hadis-i şerifleri ve rivadetleri okuyalım. Enes radıyallahu teala'tan hadis şerif, Merfu'an Nebi sallallahu aleyhi ve selleme raf ediliyor. Hazreti Ali Efendimiz'den de buna mümasil rivayetler gelmiştir. Bu Recep'e mahsus değil. Bu Recep ayına mahsus değil. Ama Recep ayında olursa katla da katla da katla da katla o haram ay. Recep ayı haram ay. Haram ayların orucu çok önemli. Muharrem de haram ay. Şaban haram ay değil. Ramazan haram ay değil, haram aylar dört tane, Recep tek, bu üç ayların birincisi, öbürü peş peşe, Zülkade, Zülhidce, Muharrem. Bunlar haram aylar. Sahabe-i İkram'da Ebu Mücibet el-Bahili radıyallahu anh sordu, Ya Rasûlallah, Ramazan dışında oruç tutarsam hangi aylarda tutayım? Buyurdu ki "Sum eş-şural haram ayların orucuna hiçbir bir şey denk olamaz. Haram ayları tut." buyurdu. Onun için Recep Şerif, haram ayların bazı rivayetlere göre en faziletlisi, bazı rivayette de Muharrem Şerif. Bu iki rivayette ihtilaf varsa da Recep Şerif'in kıymeti Allah'ın ayı celle celali Recep şahrullah Recep Allah'ın ayı 13 14 15. günleri kim oruç tutarsa. Şimdi şöyle. 13'ü tutarsam 14'ü tutmaya mecbur muyum? değilsin. 14'ü tutarsam 15'i tutmaya mecbur muyum? değilsin. İster üçünü tut, ister ikisini tut, ister birini tut. Ama sünneti i kuvvetli sünnet ararsan üçünü peş peşe tut tut. Kuvvetli sünnet 13 14 15. Yani pazar, pazartesi, salı. Bu üçünü tutarsan Recep ayının tümünü tutmuş sevabı alırsın. Çünkü neden? 1'e 10'dan. Bu ayrı bir müjde. Bu Sahih Hamdi Şerif'te geçiyor. 1'e 10. Zaten ayette geçiyor 1'e 10. Men haseneti felû aşurâb zâliâ. Güzel bir amel işleyene 10 misliyle karşılık verecek. Şimdi eğer dersen ki eğer dersen ki, ben iki gün tutabilirim, o zaman pazartesiyle salıyı tut. Hani yarın ben hanım, çılık, çocuk kahvaltı yapacağım. Haftada bir kahvaltımız var, onu da 13'e mi denk geldi, görüyor musun falan, yapma bana bu hareketleri. Bana böyle hareketler yapma. Hanımlan iftar yaparsın, anladın mı? alalım bu bir balıkçıya mı götürürsün, İskenderci'ye mi? İftar yaparsın, hanım da daha memnun olur. Evde yemek pişirme derdiyle uğraşmaz. Sabah da sana ne orucu demez o zaman. Mübarek adam oruç tutmaya çare arıyorsan, hanım şimdi kızacak haftada bir gün evdesin, kahvaltıda da oruç tutuyorsun arkadaş. Sen de dersin ki akşamada seni yemeğe götüreceğim iftara. Hanım bayılır öyle işlere. Yeter ki evde bulaşık çıkmasın. Değil mi? Bilmiyorum sizinkiler nasıl. Yok. Benim ki Allah için. Ben ne zaman evde yiyin? Ben evdeyim ama Allah için hiç. Ondan üşenmez, üşenmesi yok, üşenmesi yok ama bu kadınları dışarıda yemek ısmarlasan hepsi sevinir ama yani böyle de bir şey var ya, yani. böyle de bir şey var. Şimdi diyor sanki ki iki tutacağım, 14 15i tut. Yani Pazartesi. Diyor sanki ki tek gün tutabilirim hocam ben üç gün kuvvetim yok. O zaman 15'i tut yani salıyı ama sağlığım ah sağlığım benim sağlığım yerinde olsa acaba acaba bunlardan bir gün orucu bırakır mıydım ne kadar arıyorum o günleri tuttuğumuz günleri efendi Hazretlerine hep tutardık recebi tutardık tümünü tutardık şabanın tümünü tutardık ya. sağlığımız yok ama şimdi sizin sağlığınız var Bak, birilerinin bu gece mezarda ilk gecesi evlerinde değiller. yumrukkada topraklan toprakların üzerine yatırdık, geldik kardeşim. Ahirette salih amelden başka hiçbir şey gelemez. Hiçbir şey insanı kurtaramaz imandan sonra ameli salih. Oruç, nafile oruç, nafile namaz. Farzlar zaten borç. Farzlar zaten mecbur. Ama millet farzları da kılmıyor, tutmuyor ya ne zamana geldik ya Rabbel alemin? Farzları da terk ediyorum. Ne cesaret! Ne cesaret Allah'a karşı, cehenneme karşı. Bunlar cehennemin ateşine. Ne kadar da sabırlıymış Allah buyuruyor. Ya Rabbi bizim senin ateşine sabrımız yok ya Rabbi. Azabına sabrımız yok ya Rabbi. Biz zayıf olarak yaratıldık ya Rabbi. Bize lütfunla kereminle muamele eyle ya Rabbi. Amin. Allahu salli Seyyidina Muhammedin ve Âliyus-Samîh Sâlime ilk gün, Âttal Allah ﷻ, fi evliyemi mina edrâ aşaratı alab senetin ilk gün ne demek? 13. gün yani 13, 14, 15'in ilk günü ne zaman? Yarın. 13. gün. Kaç senelik efendim Allah Teala oruç cevabı yazıyor? 10 bin sene ömrün olsa. Dünyanın ömrü yedi bin yahu. Dünyanın ömrü yedi bin. On bin sene ömrün olsa, sürekli de oruç tutsan, hepsi de kabul olsa eşittir yarının orucu. Ve fil yevm isyâni. gün. Yani on dördüncü gün. Yani önümüzdeki pazartesi, Pazartesinin zaten bir kuvveti daha var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her pazartesi perşembe oruç tutardı. Pazartesiye denk geldiği için bir de oradan ölmüş bir sünneti ihyadan yüz şehit sevabı o ayrı. Kim tutuyor pazartesi pazartesi? Adamın pazartesiden haberi yok. Günlüğünü sorsan cumartesiye dönmüş adam zaten. Pazartesiyi cumartesi zannediyor. Kim tutuyor pazartesi? Çok az kaldı Müslümanlardan. Şimdi hem de pazartesiye denk geldi tabii şimdi. Hem de sünnet ayrıca bir sünnet daha. Bir de 13 14 15 olduğundan kuvvetli bir sünnet daha. Bir de pazartesi oradan bir sünnet daha. Bunlar hep katlanıyor. Hepsi katlanıyor. Hiç merak etme. Mevla buyuruyor, zerre kadar kaybetmiyorum. Zerre kadar. İnnalallahi yazlı mı miskale zerre. Zerre kadar haksızlık yapmam diyor. Sen Allah için aç susuz kalacaksın. Fedakarlık yapacaksın, Rabbin zayi eder mi ya? Yeter ki gösteriş yapma. Allah için iş yap, ihlaslı ol. Kimseye duyurmak için tutma. Kim duysa ne Cennetimi mi var, cehennemi mi var? Ne, ne. Beğense ne olur, beğenmese ne olur? Ya, oruçta da rüya olur mu muhafaza ya? Niye aç kalacağım ben, enayi miyim Zaten sana oruç tutuyorum demek için aç kalma halizim yok ki, duvarın arkasında yerim, sana gelirim yuttururum, oruç derim zaten. Böyle böyle bir ahmaklık olabilir mi? Eğer ki ikinci günde yani on dördüncü günde tutarsa, <gülüyor> allah Evcürami eti elfi senetin Allahü Teala ona ne veriyor? Bir adamın Allahu Teala bir adamın umur verse ne kadar? Yüz bin sene, yüz bin sene bütün günleri oruçla geçirse eşittir bu Pazartesi'nin orucu. وَفِلْيَهُمِ السَّعَلِسْ Üçüncü gün, yani on beşinci gün. On beşinci güne اَتَّى اللّٰهُ اَجْرَ سَلَاسِ elf sene Allah Teala bir adama üç yüz bin sene ömür verse Ne dünyanın ömrü ya? Kaç dünya? Kaç dünya yıkılır gider? Kaç kıyamet kopar? Üç yüz bin sene bir adam sıralı oruç tutsa ona vereceği sevabı on beşinci gün oruç tutana ihsan edecek. E şimdi hoca efendi ne var? Sen şimdi aleyne uyanıksın ya. Aleyne uyanıksın. Yine bir plan yapıyorsun sen. Ben anlıyorum. Sen yine bir plan yapıyorsun. Niye? Ya şimdi yarın tutsak on bin sene. Öbür gün yüz bin. Etti yüz on bin. E zaten sadece salıyı tutayım üç yüz bin kafadan. Ama üçünü tutarsan kaç ediyor acaba? 410.000 sene. Şimdi 410.000 sene. Sana deseler ki yarın gelene bir kilo kıyma, öbür gün gelene 100 kilo kıyma, öbür gün gelene 300 kilo kıyma. Sen der misin ki öbür gün gideyim 300 kilo kıyma neyime yetmiyor? Veyahut diyelim ki altın. He? Yarın gelene 10 bin altın. Öbür gün gelene 100 bin altın. Öbür gün gelene 300 bin altın. Sen ne sorarsın? Her gün gelebiliyor muyum? <gülüyor> Eğer derlerse ki bir gün gelebiliyorsun... Hangi gün gidersin? Üçüncü gün. Ama derlerse ki her gün gelebiliyorsun. İçinizden bir kişi dünya kafası çalışmayan bir ahmak çıkar mı? Haşa. Haşa diyorum çünkü ben biliyorum hepiniz akıllısınız yani ahmak mısınız? Arkadaş ben şimdi bugün gideyim 10 bin altın. On bin altın neyse zaten üçüncü gün 300 bin alacağız abi. Abi sen deli misin? Bugün git on bin al. Yarın da git 100.000 bin al, öbür gün 300 al, 410 bin altının olmak başka, 300 bin altının olmak başka. Dünya işinde bu kafayı çalıştırıyorsun da ahirete geldi mi? Yani hele yarın zaten hepten on bin seneymiş ya, çok düşük yani yüzbine göre falan. Der misin ya? Ya hoca efendi ne var? Ya adam dünyanın ömrü kadar oruç tutsa 7 bin sene ediyor. Ha burada zaten... Bir, bir günde 300.000 var. Ya 10 bin, 10.000, 100.000'in daha hesabım olma Öyle zannetme diyor. Yarın ahiret gününde sizden birinizin 70 peygamber kadar ameli salih ile mahşere gelmesi nasip olsa, bir kuruş kul hakkı kaldıysa üzerinde ödeşmeden cennete giremez. O adam ne alacak da öde, helal ver, edecek sana? Bir kuruş, kuruş. dirhem hem, danık, danık. Kuruş. Dünyada, şimdi kuruşlar yine çıktı işte. Eskiden sıfırlar varken yok. Kuruşlar var. Kuruş. Adam geldi mahşere. Sen geldin. 70 peygamber kadar sevabın var. 70 peygamber ya, ne demek ya? Onlar kadar peygamberin makamı hariç. Aşağı peygamberlerin makamını konuşmuyoruz. 70 peygamber ameli kadar amel çıkartmışsın abi. Burada banko. Bu adam dese ki ya Rabbi hakkımı istiyorum. Mevlada burada ki ne istiyorsun? Dünyada bir kuruşa bir kuruş ama ahirette adam derseki 300 bin senelik bilmem oruç sevabını istiyorum. Beş bin rekat namazını istiyorum. Ne yapacaksın abi? Ne yapacaksın? Bu işin en kolayı kul hakkına girmeyeceksin. Ama hepimiz gıybet bile kul hakkı. Çenemiz durmuyor ki. İftira kul hakkı. Biri bir şey söylüyor biz de oraya, bir de benden yapmıştır, yapmıştır diyoruz. Yapmıştır o adam, tipini ben beğenmedim zaten onun. Kayıktır biraz o. Orada diyor ki, ya bu diyor, zina mı ediyor, niye diyor acaba ya, bozuk adama benziyor diyor. O da diyor, suratı sipsiyat, zina vurmuş diyor, bilmem ne. Ya kardeşim sen da şahit misin? E, Belki adam zina yapıyor, orada adam iftira yapıyor, sen de ona diyorsun ki, bence de. Hadi girdin oradan iftiranın cezasına. Ne olacak, onlara sonra gittin ahirete gelir, 70 peygamber kataram adam diyor ki, bana iftira etti. Alacağım diyor, ne alacak? Ne isterse vereceksin. Neden? Cennete giremiyorsun. Bu sefer bazılarının sevabı tükenecek, alacaklı tükenmeyecek. Bazıları ondan dolayı bütün sevabı bitecek, cehenneme atılacak. Bu sahih hadiste geçiyor. Bazılarında da şöyle oluyor. Adamın sevabı indi, indi, indi, indi. O geldi bana tokat atmış, o geldi kanıma akıtmış, o geldi iftira atmış, o geldi bir şey. Sen de herkese bulaşmışsın yani. Ondan sonra adamlar da sökmüş almış, o namazını almış, o teheccüdü almış, o tesbih namazını almış, o işrak namazını almış, neyse sen de tarikata girmişsin. Tarikat dersleri, beş bin kelime tevit o biçim ama millete çalışmışsın yani, millete çalışmışsın. Adam onu almış, bunu almış, alan götürmüş, Sen durumu ne olacak? Evet, alacaklılar bitti mi? Mevla soruyor. Bitti Ya Rabbi. Bu adamın ne kadar sevabı kaldı? İşte cennetteki en düşük dereceyi zor kurtarıyor. Halbuki adam mahşere neyle geldi? Yetmiş bir peygamber kadar amelle geldi. Peygamberlere komşu olacaktı adam. Ama dağıttı. Evdeki hesap çarşıya olmaz. Bu sefer ne oldu? Tamam gönderin bunu cennete. O cehenneme düşenleri konuşmuyorum. Müflisleri konuşmuyorum. Sevabı... Kulaklarına dağıtılıp tükenenleri konuşmuyorum. O hadisi çok okudum, onu konuşmuyorum. Bu, sen şimdi böyle bir durumda, efendim, 6666 derece cennette var iken her iki derece arası yer ile gök arasındaki kadar 500 senelik mesafe iken, sen burada en üste çıkacak iken, kaldın orada 10. basamakta 11, 15, 5, 7 tamam cehenneme gitmedin nimet. Peki sen orada üsttekilere nasıl bakacaksın? Dünyadan yıldızlara bakanlar gibi bakacaksın. Cennetteki dereceler böyle. Alttaki dereceye, üstteki dereceye nasıl bakacak? Yıldızlara bakanlar gibi. Bu sefer ne yapacaksın? Hiç içini çekmeyecek misin? Hiç hasret çekmeyecek misin? Niye? Ben niye efendim bir gün daha tutabilirdim bir gün daha tutum. Neden? Bak burada evdeki hesap çarşıya uymadı. Alacaklı çıktı, verecekli çıktı, kulaklı çıktı. Ona dağıt, buna dağıt. Kenarımda fazla olsaydı, kenarımda fazla stok olsaydı, ona buna dağıtsam da yine bana kalan lan peygamberlere, nebi'lere, sıttıklara, şehitlere, salihlere komşu olabilirdim. Şimdi cennete girdim ama en aşağı derecede kaldım. Demeyecek misin? Onun için fazla mal göz çıkartmaz da fazla sevap göz mü çıkarıyor? Tut işte mübarek adam tut da. Hastalığın yok, bir şey yok. Ama Hoca beni ben çok ağır bir işteyim. İşte, hamallıklar ediyorum veyahut işte ateşin başındayım bazı meslekler biliyorsunuz, ateşin başında çalışanlar da var. O başka Mevla Teala görüyor. Şimdi Adem Aleyhisselam sordu ki Ya Rabbi senin günler içerisinde geceler içerisinde günler içerisinde özellikle günler içerisinde en sevdiğin zaman dilimi hangisidir? allah Teala Adem Aleyhisselam'a vahyetti ki Ya Adem Ehabbul eyyam Günler içerisinde en sevdiğim gün benim ayım olan Recep ayının tam yarı günü olan 15. günüdür. Yani önümüzdeki salı günüdür. Ben en çok kendi ayımın Yarı gününü seviyorum. Fementa garabe ile Yemen yusmi'r Kim Cemrecebin yarı gününde, tam ortasının gününde, önümüzdeki salı gününde bana benim rızama erişmek için bana yakınlaşmaya çalışırsa, Gusyami neyle? Allah neyle yaklaşılır Haşa? Allah Teala bir mekanda değil ki bir mesafede. Dedi ki, ne tutacağız? Füzeye mi bineceğiz? Uçağa mı bineceğiz? Nereye gideceğiz de yaklaşacağız Haşa? Mevla mekandan menize. Oruç tutarak. Onun için on beşin özelliğini söyledim de dedim hani bir gün bile tutacaksanız on beşi tutun. Onun için söyledim. En sevdiği günüm. O buyuruyor. Oruç, oruca niyet ederek. Ve namaz kılarak. Buradaki namaz da nafile namaz. Nafile namaz nedir? İşte efendim işrak namazı. Salı günü sabah namazından sonra en az yirmi dakika kadar bekleyip en az. işrak namazı, sonra kuşluk namazı ama... O güne özel namaz da var. O namazı da şimdi söyleyeceğim. Namaz kılarak, nafile namaz, 15. gün namazı var kitaplarımızda. Ve sadakla din, bir de sadaka vererek. İnsan bir fakire, bir muhtaçya bir sadaka. Ya bir sadaka ne? Bir lira da sadakadır, bin lira da sadakadır, on milyon da sadakadır. Ama ihtiyac meselesi. Az veren, candan çok veren, maldan demiş. Bazı kere insan bir lira, iki lira sadaka verir, Halbuki kendisi bile ona muhtaçtır. Ama yine de sadaka vermekte fayda var. Be belli olmaz. Bazen bir lira, bir milyonun görmediği işi görür bir lira. Onun için herkes durumuna göre bir de sadaka vererek bana manen yakınlaşmaya çalışırsa, tekarrutta bulunursa, فَلَا يَسَلُون۪ي şeyen لَا تَيْتُهُ O kulum, o günün iftarında benden ne dilerse mutlaka ona verdim. Salının gününü güzel oruçta haramlardan sakınarak, oruçluyken oruçsuz gün gibi fazla konuşmayın, bağırıp çağırmayın. Oruçlu gününüz oruçsuz gününüzde eşit olmasın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Değil mi? Kıymetten, yalandan, dalondan, dili, ağzı, burnu, Efendimiz'in kokularını koklamaktan, Kulakları, çalkı, türkü, dedik o iftiralar, duyum, dinlemekten, gözü namereme baktırmaktan, insanları hakir, hakir bakmaktan bunları sakınacağız. Böyle olursa, ne isterse vereceğim. Benden mağfiret talep ederse, Ya Rabbi çok günahlarım var şu 15. gün, recebin 15. günü hürmetine, Allah'ım beni mağfiret eyle ederse mutlaka onu bağışladım, anasından doğmuş gibi. Yalnız özellikle, ee, Recep Risalesi'nde istiğfar bahsi var. Ben tabi tam sayfeleri şimdi size efendim, verebilirsem çok iyi olur buldum. Bu sayfelerdeki istiğfarları çok okuyun. Ee, 15. günde mağfiret olunmak için e, sayfa 267'de başlıyor, 268. Recep'te bir kere bile istiğfar etse affını istese affedeceğim diyor ya. Hele 15. günde yani. Ondan sonra, sabah akşam Recep'te 70 kere istiğfar edenin cesedini cehenneme haram eyledim Allah buyurur ya kardeşim, çok müjdeler var. Ondan sonra bu nasıl oluyor? Ellerini kaldırıyorsun, yetmiş kere Allah'u mağfirli ve arhemni ve tüb aleyye. Ya parmaklarını nasıl ayarsın, ellerini kaldırabilirsen kaldırırsın, tespit edeceksen olur elleri biraz böyle kaldırmak lazım, hadi öyle rivayet geliyor. Allah'u mağfirli ve arhemni ve tüb aleyye. Her gün var. Ben bunu her gün yapamam. O zaman kardeşim hiç olmazsa 15. gün salı günü sabah 70 kere, akşam 70 kere bu istiğfarı yapalım. Allah canımızı cehenneme haram eylesin. Recep ayında cehennemden azatdılar var. Recep ayının her saat başı Recep ayının her saati bak biz buraya girdik bir saati geçti. Kurban olduğum bizim de cehennemden beratımızı, şuradaki ilim meclisinde oturduğumuz, saat esseyye Rabbel alem. Her saat ağzattılarım var. Bize de bu saatte denk getir ya Rabbi Alem. Amin Allahu Salli ala selam Muhammed. İşte onun istiğfar ederiz. Sohbetin sonunda bir istiğfar edelim. Ekşi Rum ile istiğfar fî Recep. Recep ayında mağfiret talep etmeyi, Allah'tan af istemeyi çok yapın. Feinne fî, fi kulli saati minu'tegâe minennâr. Recep'in her vakit saatinde cehennemden ağzattılar var. Özellikle Seyyidül İstiğfar, aklı olan terk etme sabah akşam. Okuduğu gün ölen, okuduğu gün ölen mutlaka cennete girdi, şehit olarak ölür. Bukhari hadisin, daha sahih hadis yok ya, Seyyidül ül İstiğfar. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente khalaqteni, ve ne abduke ve ne alâ ahdike ve ve'a'dike meste'da'tu, ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u leke bi zenbî, faghfir li fe innehu la yeğfiruz zhunube illa ente, اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا Bütün istiğfarların efendisi budur. Bunu okuduğu gün ölen, Allah'ım ya Rabbim, öleceğimiz günde okumayı nasip eyle. Gece öleceksek o gece mutlaka okumayı nasip eyle. Bak ben şimdi burada okumuyorum. Akşam olduğundan beri ben okudum. Niye okudum? E belki ben bu saate kadar kaç kere ölürdüm. E gündüz sabah okuduğumun garantisi akşam ezanıyla bitti. E ben şimdi buraya gelene kadar bunu okudum, okumasam da olacak saat olmuş 10-10 geçiyor. Ben buradan çıkacağım 11 bilmem efendim kaçta, sonra unutacağım gitti. E bu gece ölürsem tabi cehenneme gitme, yani garantisi yok, İnşallah gitmem. Ama bunu okutsaydım da ölseydim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin ediyordu, yemin! Bunu öleceği gün veya gece okumak nasip olan cennete girdi ve şehit olarak öldü. İstiğfarların efendim Bu hadis Bukhari'dir. Bukhari. Kur'an'dan sonra ondan sahih kitap yok. E, o da e, birçok kitabımda var ama Recep-i Şerif Risalesi'nde de var. Efendim sayfa 273'te 274'te de okunuşu var. 274'te hem de manası var hem de fazleti var. recep Şerif'te yapılacak diğer istiğfarlar mesela öğle ile ikindi arasında bu Recep Risalesi. Zaten Recep Şaban Ramazan üçlü Risale olarak size efendim getirmişler, arz etmişler. Ama evvelden zaten çoğunuzda var. E, Recep Şerif Risalesi'nin bu son baskılarında 270, 71, 72 bu bahis. Mesela ne buyuruyor? Recep'te, Şaban'da ve Ramazan'da, öğlenen arasında veya ikindiden sonra Estağfirullahal-i la el-lezi ilâh ilâhe ve tuğbu celle celalhu'n zalimin li nefsi la emliku la naf'u la merca la la nushura büyük istiğfar 7 kere Bunu okusa, Allah Teala meleklere vahiy ediyor ahriku divan sahibi bu kulumun amel defterindeki ne kadar günah varsa yakın hepsini yakın hiç karşı sıra başlarda çıkartmayın buyuruyor ya e bu istiğfarlar Recep'te çok istiğfar var var Öncelikle Allah'ın ayı tevbe ayı, recep tevbe ayı, tevbe-i istiğfar ayı. Çünkü artık Şaban-ı Şerif'te de yola gireceğiz inşallah. Oruçlar, zikirler, berat gecesi, hayırlı kazalar, kaderler hakkımızda yazılacak inşallah. Ondan sonra da Ramazan-ı Şerif'e hazırlanıyoruz, Ramazan'a da günahsız gireriz inşallah. Şaban ayında da bir tesbih namazı kıldın mı? He? Sıfır, küçük, büyük bütün günahlar bir sıfır, Ramazan'a temiz gireriz inşallah değil mi? İnsan, Mevsimlerini bilecek. Nasıl ki ekenler, biçenler mevsimi kaçırırlarsa ne olur? Pişmanlık biçerler sonra. Herkes mevsiminde ekimini yapıyor. Bizim de ahiretimizi kazanmamızın mevsimi mübarek üç recep Şerif, Şaban Şerif, Ramazan Şerif. Ya Adem, ey Adem! Bana sordun ya en sevdiğin zaman ne zaman? MEN ESBAHE YEVMEN NİSVIMİ RECEP Her kim Recep ayının yarı gününde yani önümüzdeki salı gününde sabaha çıkarsa sabaha çıkarsa değil de, sizin gibi dokuzda kalkarsa demek değil ha imsak olduğunda ne olmuş oluyor? gün sabah giriyor imsakta saimen oruca niyet etmiş olarak zâkiran zikretmiş olarak, zikredecek. İmsaktan beri zikirler var. Zaten hiçbir şey yapmasan bile sabah namazının sünnetini kılsan zikir. Sabah namazının farzını kılsan zikir. Hele bir de cemaatla o hele bir de işrakı beklersen zikir. Özellikle salı günü çok önemli. Zikrederek. Oruca niyet. Zaten zikir müştüman. diye çekiyoruz en azından. Sübhanallahübihamdi, Sübhanallahülazim, Estağfirullah ve Tevhûlü, en azından. Kafîzallî <gülüyor> farcihî tenasül uzvunu haramdan korumuş olarak. Elhamdülillah harama uçkur çözen belki vardır. Kambersiz düğün olmaz. Ben bilmiyorum burada kim var kim yok ama genel manada harama uçkur çözen olduğunu çok düşünmüyorum. Yani içimiz itibariyle konuşuyorum. Ekseriyet itibariyle konuşuyorum. O daha kolay. Yani tenasül uzvumuzu haramdan korumuş olarak. Ama tehlike var tabii. Neden? Adam eşiyle de olsa ters ilişkiye girerse o da tenasül hüznünü haramdan korumamış olur. Hanımı da olsa ters ilişki haram. Veya hayız halinde hanımıyla ilişkiye girerse hele ondan çocuk olursa o çocuğu seyreyleye gümbürtüye, o çocuk tam bir deli olur yani. Tabii aynı zamanda e, hayız halinde veya lohusalıkta nifas halinde ya bunlar benim hanımım diye İlişki helal olmaz Onun için namusunu koruyun derken Sadece yabancı kadınlardan Anlamında anlamayın ee, Eşlerinizle de olsa Allah'a müsaade etmediği Mekanlardan ve zamanlarda Yanaşmak caiz değil Recep'in 15. gününde Bu önümüzdeki Salı gününde Oruca niyet kalkacak Zikrederek kalkacak. Zaten sabah namazına artık abdest alıyorsun. Başlıyorsun besmele çekme. Hepsi zikir işte. Müslüman ne yapacak? kalk, kalk kalkmaz. Abdest alıyoruz. Namaza çıkıyoruz falan. Teheccüde kalktıysan, imsakta zaten dua, zikirdeysen o da en üstün. En üstün. Ama en azından sabah imsaktan sonra giriyor. Zikrederek namusunu haramdan korumuş olarak mutasaddi min mali. Malından da bir miktar sadaka. Şimdi tabii işe gideceğiniz, yola gideceğiniz, eve döneceğiniz yollarda fakir, makir, dilenci şu bu varsa verisin. Yoksa bildiğin bir ev var, yetimdir, fakirdir, şurdu budur, gönderisin, verisin. Olmadı şimdi hayır kurumları var, hayır kuruluşlarından güvendiğiniz kimse oradan mesaj bile atsan, şu anda kolay oldu yani. Her dakika da caminin yolunda dilenci yok veya ta fakir bulamayabilirsin. O sabah ben bir sadaka verim veya bugün açarsın bir hayır müessesesinden kime güveniyorsan güvendiğin bir müesseseye 5 lira, 10 lira, 100 lira durumuna göre yetime, dul'a orada yazıyorlar işte efendim. Ama güven mühim tabii yani yerine ulaşması niyetiyle bir sadaka da verebilirsin ama fakirin eline verirsen, kendin bulursan çok daha iyi. Lem yekun lehu cezaun illa'l cenneh. Bu adamın Cennet dışında bir karşılığı Allah'tan olamaz diyor. Tek karşılığı direkt cennet. Receb'in 15'inde oruç, zikir, namus muhafaza, maldan sadaka. Bu ameller birleşince cennet. Allah Teala bu salı bu amellere muvaffak ile Ölene kadar da yaptıklarımızı muhafaza ile. Mühim olan kazandıktan sonra Harcamamak, yolda deldirmemek, Efendim ölene kadar bunları kaybetmemek, kötü inançlar, kötü itikatlar, kötü amellercini Allah mağfireziyle. Amin. Yine e, Ahmed ibn Hicazi Hazretleri, ulama'dan, evliyadan büyük bir alim, Cephetül İkvan isimli seri çok muhteber kaynak gösteriliyor. Orada geçen bir rivayette buyuruluyor. Er ya, dört şey var, kabir azabını hafifletir. Şimdi hafifletir deyince, e, illa yine azab olacak da hafif olacak anlamında. Bu şu demek, adam ne kadar da günahkar olsa, bu dört şeyi yapmışsa onun azabı hafif olur. Bak ne kadar da günahkar olsa, bu dört şey onun yine de azabını ne yapar? Hafifletir. Ama adam zaten, efendim, çok günahkar değilse, tevbekarsa, şuysa buysa ona hiç kabir azabı göstermez. Zaten takva sahibiyse o, onun nurunu artırır, derecesini artırır. Dört şey. Kıraatul Kur'an fi külle hînü ve zaman Her an ve zaman Kur'an okuyacak. Kur'an okuyacak ama işte رُبَّ تَعْلِينَ الْقُرْعَانِ وَالْقُرْعَانِ Yüce Kur'an okuyanlara Kur'an lanet ederdir. Sen o tehlikeyi de düşüneceksin. Ahmet Rufay Hazretleri Rufay Tarikatını kuran Seyyid, Evliyaullah'ın de isterinde ne buyuruyor? Bir adam Kur'an okursa ve zina ayetine gelirse, zina etmeyin inatini okursa ama kendisi de zina ediyorsa o ayet ona der ki Allah sana ebediyen lanet etsin. Bir adam faiz alıyor veriyorsa faiz ayetini okurken hatim yaparken hepsi geçiyor biliyor musun? Hatim yaparken hepsi geçiyor. Ondan sonra o da diyor ki, hoca efendi diyor benim de diyor bir hatmim var. Beni de duaya katar mısın? Kardeşim sen Kur'an'ı katmettin ama acaba ne günahlarım var? Ayette eğer faiz ayetine gelirken okurken faiz alıyorduysan, Kıybet ayetine gelirken, kıybet ettiği, yani kıybet eden bir adamsan, kıybet ayetini de okuduysan, e, iftira ayetine geldiğinde iftira etmiş bir adamdıysan, tevbe de etmemişsen, tevbe edersen başka, tevbe de etmemiş, devam ediyorsun bu günahlara. İçki ayetine gelmiş, ondan sonra efendim ara sıra iki tek atıyorsan, ha o ihsan el açık ne dedi biliyorsunuz değil mi? Ya adam bunu demeye delizüm yok ya, bunu, yani şey La la illa billah. Kur'an'da diyor, e, içki haram değil diyor. Sarhoş olmak haram diyor. Sarhoş kim oluyor? İçenler oluyor. <gülüyor> o ama ama şunu da diyor Kur'an'da namaz da yok diyor. Ya salat var diyor. Salat diyorsa. Salat. salat neymiş acaba? Salat da zannettiler herhalde salat. La <gülüyor> havle ve la kuvvete illa billah. Kur'an'da diyor hiçbir mübarek gece yok diyor. Ulan inna zenafa ileyletil kadr kadir gecesi sure var. Esra ve Abdil'e geceliği mirac'a götürdü ayet var. Allah Allah. Bir de sakalı var diye millet Müslüman falan zannediyor herhalde ya. Tabii bunu bu solcu kanallarının hocası gibi bir de bunu bak diyor adam diyor ne aydın diyor bir din adamı diyor ya. Allah ne din adamı adam da zaten namaz yok. içki serbest. Her yol serbest. Ondan sonra şehit de yok diyor Kur'an'da. Şehit meyit hiç geçmez diyor. مَاْوَاَيْتَ خِزِمْهِكُمْ diyor Allah sizden şehitler almak istiyor diyor ayet. Allah Allah! Nasıl ilahiyat okumuşlar, bitirmişler bunlar ya! Allah'ım şerlerinden bu mete muhafaza eyle, Rabbi رَبَّ الْعَالَمِينَ Onun için, sen Kur'an okurken, eğer yaptığın günahların ayetine geldiysen, Tam o ayete gelince o ayet diyor ki, Ya Rabbi bu kuluna diyor, ebediyen lanet eyle diyor. Ayet sana beddua diyor. Onun için en azından bir insan eline Kur'an almadan bir tevbe istiğfar yapıp, istiğfardan sonra Kur'an okuması lazım. Bizim gibi adamlar devamlı günah işleyen adamlarız. İstigfarsız başlarsak nereye çatarız belli değil yani. Bir tevbe yapalım yani. Mübarek Recep'e e hürmetim. Kur'an okumak kabir azabını dindirir. Dindirir. Günahkarını da dindirir. Günahsız olanı zaten nimetlendirir. Ve yetim. Fî küllü mekan, Yetimlere ikramda bulunmak. Yetimin başını sıvazlamak. Yetime bir elbise almak. Yetime bir en azından bir şekerle, bir tatlıyla, bir lütufta bulunmak. Yetimlere. Herkes gücün üstünde. Bu da kabir azabını dindirir. Wasabu miami bilfi rajebe ve şaban. Recep ve şaban aylarında 13, 14, 15. Hadi 410 bin günlük ecir sevabı bıraktık. Fazla mal göç diyelim ki fazla mal'a ihtiyacım yok. Cennete de kapağı attıktan sonra birinci derecede ama nasılsa cehennemden kurtulduk. Ya yukarıda değilim diye ne yapayım artık boş ver. O kadar doğruştu işte, tamam dedim. Ya kabir azabı, kabirde seni bulursa, yakalarsa. Fazla sevaba ihtiyacın yok. Cennete girsen yeter. Kabir azabına nasıl katlanacaksın? Onun için sen gel o eyyamı biz 13 14 15'i tut. Kabir azabını dindirir. Ama her ay tutamıyorsan Recep'te Şaban'da tut diyor. Bak şimdi 12 ay var. Biri Ramazan zaten mecbur 13, 14, 15'i yok Ramazan'ın 30'u da var. Özellikle Recep'le Şaban'da zaten Şaban'daki 15 ne? Berat gecesinin günü. Ne kadar önemli kurtlar kuşlar oruç tutuyor. Mubarak adam Recep'le Şaban'a bak Recep'in 15'ini görüyorsun neler anlattı? anlattık burada şimdi Recep'in 15'ini. E Şaban'ın 15'i zaten Berat'ın günü. Şaban'ın 13'ü efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin üçte birine şefaat hakkı verin. 14'üne üçte ikisine şefaat hakkı verin. 15'inde bütün ümmetine şefaat hakkı verir. Bazı müstesnalar Berat gecesi de af olmayanlar hariç onları kitapta da Şaban isasına yazmışım. Sohbetlerde de anlatmışım. Onun için Recep Beşaban'da 13, 14, 15'i tutmak kabir azabını dindirir. Kabir azabı çok korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Yani en korktuğum azap. Yapayalnız yerde yani. Mahşet içerisinde, dehşet içerisinde. Çünkü ruh ölmüyor. Ruh diri. Ya azaptadır, yani. Ya işte Ahmet rufa Hazretleri mezarlığa girdiği zaman keşif eyli olduğu için, kalp gözü açık olduğu için kaç kişi yattığını söylerdi. Halbuki yüzlerce senelik mezarlık. Üstüne üstüne gömmüşler. Üstündeki taş, taşı bile saysan hesap yanlış çıkar. Derdi burası devri daim olmuş. Kaç devri daim vermiş. Hepsini beyan ederdi. Ya dediler, e bunların efendim bizden haberi var mı? Önündeki mezarı gösterdi, dedi ki bu mübarek bir zattır dedi. Senin bu lafından şimdi gülmeye başladı dedi. Öndeki kabri gösterdi. Bu mübarek bir zattır dedi. Sen soruyorsun ya, şimdi bizim başlarına geldiği haber var mı? Bu şimdi gülmeye başladı dedi. Onun için bunun gülmesi de var, bunun ağlaması da var, bunun yanması da var, bunun yakılması da var. Bu kabir azabı çok acayip bir şeydir. En büyük kurtarıcı Tebareke Suresi, Mülk Suresi her gece yatmadan okunması Secde Suresi bu ikisi kadar kabir azabından kurtaran bir amel salih yoktur. Bir de 13 14 15 her ayda oruç özellikle Receb ile Şaban ayı. Ve turisu ve salat bir de gece her herkes uyumuş sesler dinmiş ses sadâ yok yok efendim Kalkıp teheccüd namazı kılmak, kazası olanlar iki rekat teheccüd kılsın, geri kalan kazakısın. kılsın. Şafi olanlar sade kaza kılsın. Hanefi olanlar iki rekat teheccüd kılsın, geri kalan kazalarını bitirmeye başlıyor. Efendi Hazretleri böyle derdi. Eğer herkes uyurken kalkıp tek başına kimsenin görmediği yerde namaz kılabilirsen, تُنَوِّرُ الْقَلْبِ وَتُورِحُ Rahman kabir azabı görmezsin. Kalbini Allah Teala nurlandırır ve Rahman Teala'nın rızasını kazandırır. Teheccüd namazı. İşte bunlar çok faziletli ameller. Şimdi 15. günün namazına gelince tarifi Recep Risalesi'nin 230. sayfasında. Lale Gül dergisi de size getirilmiş. Dergide de Efendim, recep Şerif'in 15. gece namazı. 9 Mart pazartesiyi 10 Mart salıya bağlayan gece. 4 tane namaz tarifi var. Bu 4 namazdan herhangi birini kılsanız inşallah ihyasına niyet edilir. Efendim, bu 15. gecede... Ee, Birçok namazlar burada zikretmiş ama ben kitaptan seribat edeceğim, sayfa 230'dan o namazda çok fazilet ve müjdeler vaat edilmiş. Ama burada, efendim, e, en kısası da bir Fatiha, üç ile on rekat namaz kılınır. Selamdan sonra yüz defa, Sübhanallah ve Sübhanallah yazılım. Derginin 67. sayfasında dişinize göre, artık baktınız vaktiniz, sağlığınız, durumunuz, dişinize göre namazlardan birini kılsanız inşallah ibadetle ve ihyasına sayılacak. Enes radıyallahu anh ta'na edilen Hati-i Şerif'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş Recep'in on beşinci gecesi men sallâ leylete nısmin on dört rekat kılarsa niye on dört? Çünkü Recep'in başından beri kaç gece geçmiş oluyor o gece? on dört geçmiş oluyor. Her geceye bir rekat. 14 rekat kılarsa 2 rekatta bir selam veriyor. Hani selam vermesen Salli Barik okuyup kalksan Sübhaneke ile ikindinin ilk sünneti gibi yatsının ilk sünneti gibi de o da olur. O da olur. 14 rekat kılarsa her rekatta bir Fatiha okuyacak. Kul hüvallahu ekşir amra 20 kul hüvallahu da okuyacak. 20 kere "Oku lağrâ bi felak 3 defa, oku lağrâ binâs 3 defa. Üç kere kulâûzu bi rabbil felak okuyacak. Üç kere de kulâûzu bi rabbinnâs okuyacak. Arada besmele çekseniz de olur, çekmeseniz de olur. Ama namazın dışında sureleri okurken mutlaka besmele çekmeniz lazımdır. Namazda çekseniz de caiz, çekmeseniz de caiz. Ne oldu şimdi? 14 rekat kılınıyor. bir Fatiha, 20 kulüllâhi" 3 felak 3 nas her rekatte zaten 20 kulu Allah'tan 14'ü ne diyor? 14 rekat 200 240 daha da fazla belki de. 280 ediyor. He? 280. 280. Efendim. Çok büyük bir fazilet var. Yani 100 kulu Allah zaten adamı uçuruyor. 50 senelik günahı o Çok hadis var bu kulüvallah'da. Çok hadis. Şimdi bu namaz böyle bir namaz. Namazı bitirdiği zaman bana 10 kere salavat getirecek. Sonra 30 kere tesbih, tahmid, tekbir, tehlil. Ben bunu nasıl yapacağım hoca efendi? Kolay. Sübhanallahi, velhamdülillahi, vela ilahe illallahu, allahu ekber. Bunu 30 kere söyledi mi? Bu işte. Bu namazdan sonra bunu da yaparsa allah Teala ona bin tane melek gönderir ta Allahi elfe melek bin melek sana özel Allah ol dedim oluyor bin melek gönderir <gülüyor> sevaplarını yazarlar bin melek senin sevapları yazma uğraşır. bir <gülüyor> kulu Allahtten Kur'an üç'te bir ya vele <gülüyor> fil birrdf cennetinde ağaçlarını dikmeye başlarlar birrdf cennetinde ağaç bu dünyadan hangi kuruluş dikebiliyor? Mesela dolu yatırım şeyleri çıkmış. Değil mi? Firmalara bize yatırım yapın, de biz de değerlendirin, bizde katmayın, bizden ev alın, bizden ocak alın, bizden yazlık alın, bizden Sen de desen ki Firdevs cennetinde bin tane ağaç dikmek istiyorum. Bir tane kuruluş var mı? Ben bu işi yaparım diye? Ama bu namazı kılana bin melek gönderiyor. Firdevs cenneti, cennetin en gözde yeri ağaçtanı dikiyorlar. ve mühane kulede minosab öyle dilgelle. O geceye kadar yaptığı bütün günahları mahvederler. Velem yüktüvali katiyelamizlemlil kabil. Bir daha seneye kadar ki günahlardan muhafaza edecekler bir de. Bir daha seneye kadar günahlardan muhafaza. Şimdi geçmiş siliyor. Bir daha sene, e bir daha sene ne olacak? E bir daha sene bir daha kılarsın. Al öbür seneye kadar günah tamamı İlla ecelin geldiğinde, her sene Recep'in 15. gecesinde kılarsan, mutlaka bir sene vefat edeceğin gece oldu. Bak Hüseyin Efendi hocamızın, geçen sene Recep'ten, bu sene Recep'in 15'te çıkamadı. Bunun gibi. Herkese bu arada ecel gelecek. وَيَكْتُبْ لَوْ بِكُلْ Bu namazda okuduğu her harfe mukabil ben bunların sayısını bulurum da şimdi hesap etmedim tabii. Yani şimdi kulüvallah bulacaksın harfini, sonra onu 20 ile çarpacaksın, sonra onu 14 ile çarpacaksın. Anladın mı? Hesap öyle çıkıyor. Felak suresinin harfleri sayılı, Nas'ın harfleri sayılı, Fatiha'nın harfleri sayılı. Anladın mı? İşte yani felak'ı 3'ten çarpacaksın harfleri, sonra onu 14 ile çarpacaksın. Fatiha'yı bir tane olduğu için, tekrarlanmadığı için... Fatiha'yı sadece 14'te çarpacaksın, harfleri bulacaksın, diyelim ki 70 harf çıktı, 14'te çarpacaksın, anladın mı? Bunları sonra toplayacaksın, topladığın zaman ne kadar harf okumuşsan o namazda her bir harfinin karşısına 700 hasene. Hasene ne demek biliyor musun hasene? Hasene ne demek? Dünyada her şey neye bağlı? Küllü şeyin yetevekkufu ile mangır demiş adam. Her şey mangıra bağlı. Tamam mı? Yarısı Arapça, yarısı Türkçe, gavurca neyse. Her şey mangıra bağlı. Ahirette her şey haseneye bağlı. Hasene yani güzel amel. Getir cenneti götür. Firdevsi götür. Efendim hizmetçileri götür. Kasırları, sarayları götür. Param var mı dünyada var. Parana göre her mal var mı? Var. Adam 10 milyon dolara kendine bir yer yapmış. Dünyanın en güzel yeri. Veri sonuna birkaç kuruş fazla. Parayı gördüm adam diyor. Tamam ben sana satayım bu evi. Ben kendim yaparım. Üstüne de bir yüz bin dolar. kar kalır diyor. Kendine yaptığı yeri satıyor. Kaç kişi satıyor böyle kendi için yaptığı yeri? Neden? E, daha fazla para gelirse satar. Ahirette de her şey satılığa çıkmış hasenem varsa var. Her harfe 700 hasene. Veb dilo bi kuluru kıra her ruku ve secdeye. Kaç ruku var? He? 14. Kaç secde var? 28. Topla. 14 28'de ne diyor? 42. Ne oluyoruna? Aşıratı kusur fil cenni. Her ruku ve secdeye on kasır. Dünyadaki şimdi Beşiktaş'taki ıhlamur kasrına mı benzer, bilmem ne kasrına mı benzer. Hepsi dökülüyor, sökülüyor. Hepsine tuvalet var, pis koku var. Zaten Kasımpaşa'nın, Lamur'un üstte kaldı şey, aynalı kasır, padişahların kasırlarını. Kırk iki, onu da çarp onla. Dört yüz. 20, kasır. Bu kasırların bir kapısının tokmağı dünyanın borsalarına çıksa, bütün borsalar çöker, bir kapı tokmağını alamaz. Çünkü dünya fani, ahiret bakıyor. O bir tokmak ebedi. Bir çividi, ebedi. Burası her şey yok olacak. Hiç ebedi verirler mi sana? Bütün faniyi versen ebediden bir çivi verirler mi sana? 420 ka, her ruh özeyde, min zebercedin akbar zebercet görmüş müsünüz? Zümrütte duymuşsunuz görmüşsünüz zebercet görmemişsiniz zebercet de çok kıymetli bir şey cennetteki birçok köşkte sarayda zebercet kullanılıyor tabi dünyada onun suretleri var taşlarının hakikate akrat zebercet sorun şeye gidin bilmiyorum Bursa'da vardır şeyde. kapalı çarşıdan var mı sizde çarşı girin çarşıya Tespihçiler, o taşçılar var. Taşçılara deyin ki zebercet görmek istiyorum deyin. Yeşil. Bende onun tesbihi var. Zebercet. Zebercet görün. Cennete girerseniz çok zebercet göreceksiniz. İnşallah ben de beraber. Siz de beraber. Onun için dünyadan biraz bakın. Fiyatına sorarsınız. O zümrüt kadar pahalı değil. Ama yeşil zebercetten köşkler yeşil zebercetten Taberzet dünyada var ya. Nasıl ki zümrütün de sureti var, ya, her şeyin sureti var. Dünyada hakikati cennette. Veha tabi kullu kıldığı her rekata yani 14 rekat. Ashromedain fil cennet. Cennette 10 tane şehir. Şehir ne demek biliyor musun? Bursa'ya benzer. Yeşil Bursa dediler. Her taraf akıyor, kokuyor. Ondan sonra İstanbul'a mı benzer? İstanbul'un boğazları kokuyor ya artık. Haliç'i bıraktı. Dünyanın altı üstüne gelmiş ya. On tane şehir. Nasıl şehir? Cennetteki şehirler nasıl bir şehir acaba? Allah Allah! Kullü Medine şehirlerin hepsi neden yapılmış? Şuraya basın, kerpiçten, ta tuğladan, taştan sıvası dökülüyor, boyası dökülüyor, bir sallandı, hepsi dökülüyor. On tane şehir. Her şehir min yakut etin hamra. Şehrin tamamı dünya kadar bir şehir dünya kadar ya dünya kadar Allah Allah her tarafı mamur çölü yok kurak yeri yok kayalığı yok bütün şehirler kırmızı yakuttan git bakalım yakutun kramı kaç dolardan git git bakalım yakutun onun da şeyi var defolusu var damarlısı var damarsızı var sütlüsü var içinde beyaz olanı var Bilmem ne, bilmem ne. Efendim sallallahu yakut taşından yüzük takmıştır. Onun için yakut kullanmak sünnette var. Tabii bizim paralar şu kadar bir taş alma. Anca yeter yani. Yüzüğümüzün taşına yakut koyabilirsiniz. Sünnette gördüm. İmam Suyut'u Risalesi'nde zikrediyor. Kırmızı yakut. İşte bakarsın böyle kurban olduğum dersin. Beni cennete nasip eyle de bu kırmızı yakuttan. Koca bir şehir bana nasip eyle. Haa Recep'in 15'in gecesinde kılarsan 14 tekat. Bu namaz da kısa bir namaz değil ha. Anladın mı? 20 kulübü Allah deyince dişinize göre geldi ama 14 çarpınca bir başlıyorsun bir gaz 3. 4. rakatta zormuş ya demeye başlıyorsun. Benim başıma geldi de şekerim yüksekse zor duruyorum ayakta. Bazı oturarak kılıyorum. Ediyorum öyle böyle işte yuvarlana devrile cenneti kazanacağız inşallah. Ne yapacağız abi? Ama böyle bir gün dedim, ha bu namaz çok kolaymış dedim. Bir girdim böyle gece yarısı, tam da hastayım böyle şekerim. ben bu dedim, 14 on dört rekat falan. Bir yirmi kurulu Allah ben de biraz yavaş okuyorum, sizin gibi gümbürdü gitiremiyorum yani. Ben bir rekat kılana kadar siz dört, beş, altı rekat kılabilirsiniz. Ondan sonra ana dedim, neyse dedim şimdi adam eşeği tam bağlamadan yarın bağlamış da teravihe girmiş biliyor musun? Teravihe girmiş bir de bakmış, imam eğil, oku oku eğilmiyor. Ondan sonra bir rekat, iki rekat bakmış. Selam vermiş, yandaki ne demiş ki hep bütün rekatları böyle mi kılıyorsunuz? Demiş ki biz hatimle kılıyoruz. Yapma ya demiş. Neyse çıkmış gitmiş eşeğe demiş ki iş inada bindi, ben bu namazı bitireceğim demiş. Seni sıkı bağlıyım bari demiş yani. Onun için bir girdik içine dedim ulan iş inada bindi, şimdi inşallah kılacağız dedim yani. Ama bu kolay da değil. Bir girdiniz mi ama ona göre... Böyle çayınızı için demli, bir de kahve, uykunuz gelmesin. Sonra namazda bir karıştırırsın, 20 mugudu, 15 mugudu. Bak kafanız karışırsa az olmasın, çok olsun. Az olmasın, çok olsun. Kırmızı yakuttan 10 tane medine ve eti melek ve loyeddü beyni ketti ve ve kul iste'nî fi alamel fakat'u furale kemat qadda min on dört şöyle ihlasla, huzurla bitirdiğin anda ya kardeşim sen ne diyorsun ya? Allah Allah! Bir adam bir namazı kılıp da öf eder mi ya? Bu müjdeleri duyup da amma da zormuş der mi ya? Namazı bitirince şöyle böyle üfff, yapar mı ya? Sana nasip olmuş Allah'a secde etmek, Fatiha okumak, yüzlerce ihlas okumak, felakna okumak. Kime nasip olmuş Receb'in 15. gecesinde? Millet meyane daf edersin keranede. Herkes ne yolda ya? Sana Allah huzurunu kabul et, kabul etmiş huzurunu nasip etmiş. Namazı, rukuu, secdeyi 15. gecede Nasip etmişse sen Allah'ın ne bahtiyar kulusun mübarek bir de üstüne hamdetsene şükretsene bir de şükür secdesine kapansana ya Rabbi bana nasip ettin bu namazı diye. Bu kadar kulların imansız geçiyor, gusülcüz abdestsiz cenabet geçiyor ya. Mübarek. Kime nasip olur bu müjdeler? Namaz bitiyor, hemen bitince bir melek geliyor. Sen o meleği görmüyorsun, sesinde eşitmiyorsun. İşittirseler herkes yapar. Hadislerde bize bildiriyor. Biz gayba iman etmişiz. Gayba iman O melek geliyor ve diyor ki inşallah ihlasla kılmaya, riyadan uzak olmaya ve Allah'ımızın kabulüne şayan olmaya Rabbim muvaffak eylesin. Melek diyor ki sana anandan doğduğun hatta öyle demeyelim anandan doğduğunda ameller yazılmıyor. Buluğa erdiğin günde günahın, sevabın yazılmaya başladığı günde Defter ve dosya yeni açılmış, tertemiz, bembeyaz sayfeler açıldığı günde olduğu gibi yeni bir amel defteri açıldı. Geçmişlerin bağışlandı. Sen şimdi sıfırdan yeniden amele başla. Melek de böyle diyor. 15. gecede bu namaz. Diğer rivayetler burada 67. sayfede ve çile, hepinizin amel etmesi için hazırlanmış. Rabbim cümlemizi ahiret karlarına delalet eylesin. Ahiret kazançlarına rağbetli eylesin. Tembellik, gevşeklik, üşengeçlik uyku hallerinden muhafaza eyleyip, mübarek gecelerde Allah kimi uyutursa anla ki kazancı az olacak. Mübarek gecelerde Allah kime ibadet hevesi kuvveti verirse anla ki Mevla onu çok kazandıracak. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Bazılarında mübarek gecede uyutursa onların karına olacak. Onlarda kimler uyanık dursalar günah yapacaklar. Film seyrecek, dizi seyrecek, pis film seyredecek, şarkı türkü dinleyecek. Allah da ona acıdığı zaman bu olsa uyanık kalsa namaz kılmaz, zikretmez, oruç tutmaz, savrak akmaz. Ne olsun? Ben bari bunu uyutayım da günahı az olsun. Bazılarını da öyle bazı sevdiği kulları da öyle günahtan kurtarmak için uyuttukları var. Ama onlara sonra tevbe nasip edeceği için. Velakim, bizi Rabbim ibadetle uyanık olanlardan eylesin. Amin. amin. Amin. Amin. Amin. Kardeşim, şimdi bir daha gelmeye kadar derginin de günü geçiyor. Burada ne ameller yazılmış bunları. Perşembe sohbetlerini takip edin. Ancak burada İmam Şeyhülislam Hazretleri Evliyaullah'ın reislerinden çok büyük allame-i cihan o büyür ki Biliyorsunuz bu ümmetin başının geçmiş ümmetlerinde en büyük belalardanmış şey, sihir, büyüğü, Allah muhafaza etsin bu millet durmuyor, kıskanıyor. Efendim karı kocasını bağlama, koca karısını efendim efendi kendine bağlama, öbürü kumalar arasında, öbürü Müşteriler işte efendim dükkan sahipleri rekabete giriyor. O onun işi bozulsun diye sihir yapıyor. O onun karısını boşasın diye sihir yapıyor. O onun eltisinin, görümcesi bilmem birbirinden ayrılsın diye. Aileler dağılsın diye, kimisi dükkanı batsın diye. Herkes sihirler yapıyor, Allah muhafaza buyursun. En büyük yedi günahtan biri. Papazlara gidiyorlar, hocalara gidiyorlar. Allah muhafaza kimisi dinden imandan çıkıyorlar akanla efendim kuran yazanlar var. idrarlan kuran yazanlar var. Böyle pis mülevves, kabis, murdar işler yapıyorlar bu cinciler, büyücüler. Çok kötü. Onun için İmam Şenüsi Hazretleri buyuruyor ki eee evliyaullah ve ulemamız Fatiha'dan başlamak üzere İhlas-ı Şerif, Felaknas'tan, Ate'l Kürsi ve sair hatikerimelerle beraber sihirleri iptal eden ayetler Büyücülerin yaptıklarını bozan ayetler ve onların bütün çabalarını boşa çıkaran ayetler ve dualar ile beraber bir terkip tertip etmiş ve buyuruyor ki Eğer bu dua, bu ayetler yazılırsa ve sihir üzerinde büyü olan, sihirlenmiş olan, bunun en büyük alameti şudur Bende var mı yok mu? Cinciye, büyücüye gitmene lüzum yok. Ben sana söyleyeyim. Sebepsiz sıkıntı varsa, sebepsiz, hani bir insanın işi bozulur, sebebi var. Bir insanın karısı aksilik eder, sebebi var. Çocuğu isyan eder, sebebi var. Bir şey yok, sebepsiz yere içine sıkıntı ve bunalım geliyorsa büyünün en büyük alameti budur. Çok insanlar da böyle şikayetleri diyor ki ben bir sebebim yok ama dü sıkılıyorum. Çok sıkıntım var. Şudur mu? Kimisi diyor işim rast gitmiyor. Kimisi diyor dükkanma müşteri gelmiyor. Kimisi diyor iş bulamıyorum. Kimisi diyor eş bulamıyorum. Kimisi diyor hanımla çok iyiydik ayrılmak üzere. Herkesin bir çilesi var. Onun için sihrden korunmak için benim üzerimde var mı yok mu? Benim üzerimde olmasın düşmek ki korunmak için. Yani olmasın. Biri yaparsa tesir etmesin. Bana işlemesin. Vallahi Papa gelse, Vatikan'ın papazı, bir de Bartelemos üstüne, bir de efendim Makaryos, bütün papazları, Yahurları, Yahudileri, Hamları topla. Hepsi sihir yapsa, Allah'ın izniyle üzerinde bu mübarek ayetler bulunana işlemez. İmam Senusi Hazretleri denenmiştir diyor. Bunu yazdık. 13'ünde, zaten burada bunlar var, kendiniz de yazabilen kendi yazıp taksın ama yanlış yazarsanız ters döner. Kur'an'ı doğru yazabilen birileri yazması lazım. Zaten burada da size bu hediye olarak Lale Gül dergisiyle beraber veriliyor. Ondan sonra efendim satmak için çoğaltanlar olursa hakkımızı helal etmiyoruz. O zaman büyülenmişten beter olursunuz ha. Ama ben bundan bir tane aldım da birkaç tane daha çoğaltıp da çocuğun üstüne takacağım, hanımıma vereceğim, tanıdığıma vereceğim, buna helal ediyorum. Ama bunu kalkıp satmaya kalkarsalar helal etmiyoruz. Onu da beyan ediyoruz. Allah tebaraka ve Teala cümlemizi cinlerden, şeytanlardan, iblislerden, ifritlerden, sahirlerden, kahinlerden, sihirlerden, kem gözlerden, bütün hasetlerden, hasitlerden, müfsitlerden hepsinin şerrinden şu mübarek recep Şerif gecesindeki sohbete katılmamız hürmetine hıfzu emineylesin. emîn eylesin. Amin. amin. Üzerlerimizde de bu mübarek ayetlerin kalelerine sığınmak nasip eylesin. Amin. Bizi Rabbim, yutuyla Keremiyle, ayetleriyle bütün şerlere ve düşmanlara ve şerlere karşı muhkem Kur'an'ın kaleleri içerisinde hıfz eylesin. Amin. Amin. Allah'ım amin. Ya Rabbel alemin. Biz kandil gecesi geliyoruz ama hangi gece olduğunu söylüyorum size. Önümüzdeki sohbet işi değiştiriyoruz. Yok bu Evet. 7 Nisan Salı, Berat Gecesi, kaza ve kaderlerin yazıldığı o mübarek gecede. İnşallah Berat namazından da 12 rekatı ben kıldırırım, Yeri kalan da artık burası sabah kadar açık olur. 100'e kadar tamamlayabilirseniz tamam. 100 yaşındaki Evliya Allah kılıyordu ya onun hiçle kılınıyor, berat namazını da kılarız inşallah. Yani ben 12 rekatı sizden kılarım, kıldırırım. Sonra benim yolum var. Ben yolda da devam ediyorum. Nafileler arabada yolda kılınır. Efendi Hazretleri hep arabada nafileleri kılardı. Nafileler kılınır. 13'ün siz de ister burada devam edin, ister evde devam edin. Berat gecesinin önemini anlatmaya lüzüm yok. Bir daha seneye kadar bakalım bu sene berata çıkabilecek miyiz? Eğer geçen sene beraatta, Azrail Aleyhisselam'a verilen dosyada ismimiz varsa, bu sene beraata kavuşamayız. Şurada içimizden kavuşamayanlar olabilir, dinleyenlerden kavuşamayanlar olabilir. Ama geçen sene beraat gecesi meleklere verilen dosyalarda, Azrail Aleyhisselam'a verilen dosyada bizim adımız yoksa, bu sene beraata kavuşacağız inşallah demektir. Allah cümlemizi, 7 Nisan, Salı, akşam namazı, yatsı çok geçe gitti, hiç ibadete vakit kalmıyor, anladınız mı? Şu anda bile akşam 7.30'a doğru gidiyor, bu 7 Nisan hatağına kadar var, değil mi? Bir ay kadar var, 13'ün bir yarım saatte oradan koyar, bundan dolayıdır ki, akşam namazını cemaatle kılan, yatsıyı da cemaatle kılan, Kadir gecesinden, Berat gecesinden en büyük nasibi almıştır. Akşamın cemaatini kaçırmayın. Akşamın cemaatini kaçırmayın. Çünkü akşamın cemaati yasıyla birleşirse nasibini alır. Sabahı da cemaata çıkarsa bütün geceyi sabaha kadar kıyam ve teheccüd sayıyor. Onun için en kolay ihya şekli. Akşamın cemaati. Zaten akşam namazını cemaatle kılan... Kadir gecesine denk gelmiş gibidir diyor. Normal gecelerde. E bir de bera beraat gecesi, efendim, kaza ve kader gecesi, akşamın cemaatini kaçırmayalım. Akşam namazının cemaatine kavuşacağız inşallah. İşimizi, gücümüzü, yolumuzu ona göre bir gün e, dikkat edeceğiz. Bir gün dua edeceğiz, bir sene rahat edeceğiz. Kadir ve beraat gecesi gaflete düşersek, bir sene zır zır ağlarız. Ne rızkımız kalır, ne bereketimiz, ne kayrımız ne bir şeyimiz. Çünkü dua etmeyen belayı bulur. Duaden mahrum olmaz. Kaza ve kaderi ancak dua geri çevirebilir ve değiştirebilir. Onun için Berat gecesi özel duaları var Meşak'ın. Onlara da cemaatle yapacağız. Berat namazı da kılacağız. Sohbeti çok uzun tutmasak da mühim olan amel, ibadetlerimizi artıracağız. 100 rekat namaz var çünkü inşallah eda edeceğiz. Rabbim Fazl'u ee, Keremiyle, 7 Nisan salı beraat gecesine, iman ile, Kur'an ile, sıhhat ile, afiyet ile, ayaklarımız yürüyerek, belimiz rükâ-ı eğilerek, Allah'ım nimetlerinden mahrum etmeden bu mecliste toplanmaya cümlemizi muvaffak eyle. Amin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alü seyyidil mursalin. Allahümme nâ selükel cenneh. Na'udhu bika min an-nar, Allahumma nas'al ghurbaaka fil jannah. Na'udhu bika min sakhatika wan-nar, Allahumma nas'aluka al-jannah. Wa ma qarraba ilayha min qawlin Jami' la Kulu erdiğimiz günden bu yaşa kadar bilerek, bilmeyerek, kastan, kataan, sehven, amden, günah ise ve günah-ı kebadiyesinden her ne işlediysek, biz anların cümlesinden nadim olduk, peşiman olduk. tevbe Ya Rabbi, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah en azîm el-kerîm el-rahîm el-ledîlâ ilâhe illâhû, el-hayyel-gayyûme ve-tûb-u ile cemî-i estağfirullah, estağfirullah. أستغفر الله جل جلاله وإكرام جميع الذنوب والآثام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلى توب عبد ظالم لنفسي شارم شاعتك من نبي محمد صلى الله عليه وسلم انت المشان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم لنا نسالك من الخير كل عاجله راجله ما Allahümme Rabbenا'atina emredin ki rahmetten ve heyye'lenayam damrına raşeda Allahümme Rabbena'atimem lana nurana ve akfir lana enneke alâ kulli şeyin qadîr Ve sallallahu te'alâhu aleyhi ve sellem Mevlana Muhammedin ve alâli sall'âhu ve sellem ve teslimen kethîrâ Ve alhamdülillâhi <gülüş> ve rabbil âlemin İlâ şerefinnibî sallallahu te'alâhu ve sellem ve âliyi ve saha'ını bilmeşe'nin Fü ilâruvâ ammâtin âmvâtin âmvâtin müslümin ve âmvâtin cemaatin hâdıkın Fü ilâruvâ Rûthman Gazi <gülüş> ve Erhan Ertuğrul Gazi ve'l-arrahi, Salatina Ali Uthman ve'l-arrahi Wallaha fenâri, Wallaha günâri ve'l-günâri Wallaha gûrâni ve'l-arrahi Wallaha khusre ve'l-arrahi Ismâil Hakkı vel efendi ve'l-arrahi Cemî'u'l-meşâikh Cemî'i arrahi-l-meşâikh'i'l-medfûnin Fiyadî'i'l-Beldet'in Mehruuset-i'l-Fâtiha